Merhaba, Ülke TV'ye, Türkiye Atlası'na hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye Atlası'nın içerisinde başka bir atlas var. Bu öyle bir atlas ki e, bizim bu program boyunca, bu programdan sonra, bu yıl boyunca yapmak istediğimiz, amaçladığımız e, her şeyin seren camı olacak bir atlas. Büyük bir e, projeden, büyük bir eserden, büyük bir çalışmadan bahsedeceğiz ve bu çalışmanın çok değerli hocalarını misafir ediyoruz. Öncelikle e, çalışmayı göstererek giriş yapayım. İslam Düşünce Atlası Perşembe günü tanıtıldı. Ee, uzun bir emeğin sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün burada İslam Düşünce Atlasına emek veren çok kıymetli iki hocamız var. Bize misafir oldular, kırmayıp geldiler. Öncelikle e, hocalarımıza hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Ee, İslam Fazlıoğlu, ee, Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Halil Üçer hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş ee, programın ortasına doğru bir hocamız daha, lütfü hocamız, lütfü Sunar hocamız da programa katılacak. Aslında sondan Evet, ee, lütfü hoca gelene kadar arkasından konuşabiliriz hocam. Evet. <gülüyor> hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş ee, dünden beri çok heyecanlıyız. Ee, burada tabii biz izleyicilerimize ben böyle gösteriyorum üç ciltlik bir eser İslam düşünce atlası. Ee, ben de şimdi elimi aldım. Fakat bunun bir de internet sitesi var, ee, bir web yazılımı var. Dün ben bir girdim bu siteye islamdüşünceatlası.org sitesine. Sabahı bulmuş Sabahı buldum. Bugünü de buldum hocam. Sizi gelmeden programa bir saat önce siteden kendimi dışarı <gülüyor> zor attım. Ee, size de biraz önce kuliste söylemiştim hocam. Ee, İslam düşünce tarihi 1400 yıllık bir tarih. Kavramlar, isimler, şehirler, havzalar. Bildiğimiz, aşina olduğumuz, derinlemesine bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok şeyi o kadar muhteşem bir şekilde... E, ...kategorize etmişsiniz, yol haritası çizmişsiniz... E, ...birçok şey benim de kafamda netleşti. Ve programdan sonra da akşam eve gidince de... ...sitede vakit geçirmeyi düşünüyorum hocam. Sık kullanılanlara da ekledim. Bu Eyvallah. eser de herhalde bundan Şimdi sonraki... ...bir çayımı bir sürü, alır. İbrahim Hoca'nın bir sözü var. Bu kitap bizi de kuracak. Kuruyor. Çok güzel. Dolayısıyla <gülüyor> e, sitenin o hali de... ...bizim kafamızda dağınık halde bulunan... ...pek çok bileşeni... Belli bir sıra düzeni içerisinde hem zamansal hem mekansal bir sıra düzeni içerisine döktü. O açıdan da takibi son derece kolay ve zevkli oluyor. Evet. Hocam başlangıcından konumuna gireyim istiyorum. Ee, nasıl ortaya çıktı bu fikir, e, bu çalışma? İnsanlar hani bunu düşüncesi bile yorucu. Yani büyük bir birikimi e, siz 3 ciltte e, daha sonra muhtemelen daha da çünkü devam eden bir çalışma devam edecek gibi görünüyor. E, bu yükün altına girmeye nasıl karar verdiniz, e, bu ihtiyaç nereden hasıl oldu, hangi boşluğu gördünüz diyerek hocam İsan hocamızdan başlayıp... Bu i̇şin sahibi e, İbrahim olduğu için bence İbrahim hocadan başlamakta fayda var. Yani o, i̇şin ben, çünkü e, koordinatörü olmasa sebebiyle <gülüyor> tüm aşamaları biliyor. E, bence İbrahim hocanın... Neticede burası çok böyle sıcak bir sohbet ortamı. Tabii, tabii yani televizyon ortamından çok. <gülüyor> Bizim i̇şte, programın özelliği de odur hocam evet. televizyon programı. Ya ama bir şair'e program yaptırırsan böyle olurum. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bunu bir iltifat olarak aldım. Eyvallah. Yo, ben ediyoruz. olumlu anlamda söylüyorum. <gülüyor> Şiir gibi program oluyor. Sağ olun. Hep söylüyorum hocam evet. televizyoncu değiliz. Evet. Ee, ee, ee, ee, o zaman biz ben hocam, hocamdan. hocamdan başlayalım yine de. Soruyu ben sizin yerinize bir soru sorayım mı İhsan hocam? Tabii hocam buyurun. Yani İhsan Hoca'dan başlamak için. İslam Düşünce Atlası şimdi tabii biz İhsan Hoca ee, ...yani İslam Düşünce Atlas'ı bağlamında mesaimiz sürekli birlikteydi. Hocayı danışman olarak yazdık ama hoca bizim hocamız yani. Ha, sağ olsun, var olsun. Yani proje boyunca e, ben İhsan Hoca'dan hocalığın nasıl yol arkadaşlığına dönüştüğünü öğrendim. En hocamın sıhhat bakımından olsun, vakit bakımından olsun en sıkıntılı anlarında... ...rica ettiğimizde, arzu ettiğimizde, talep ettiğimizde kırmadı. Hem Atlas'ın omurgasını oluşturan ana yazıları telif etti... Hem de bileşenleriyle ilgili bütün e, efendime söyleyeyim problemleri istişare ettiğimizde yol gösterici tavsiyelerle bizim ilerlememizi mümkün kıldı. Yine de hocamdan başlayalım. Ben de merak etmiş olayım. Yani İslam düşünce <gülüyor> atlası na hoca bu kadar değer vererek. E, hocam e, e, efendime söyleyeyim hem yazılarıyla hem yol göstericiliğiyle katkıda bulundu. Ne gördüm, ifade ediyor hoca yani. için İslam düşünce arttırılırsa? Şimdi aslında. E, Rol çaldım hocam. Estağfurullah. Bizimle <gülüyor> programımız var hocam. <gülüyor> Artık evet. biraz sonra sana da soru sorabilir. Ben konuk tarafına evet, geçeyim. Şş, çünkü <gülüyor> neticede İbrahim Halil Üçel hoca da. Uzun bir süredir var. program yapıyor ve çok başarılı maşallah. Evet, evet. Şimdi nasıl ki biz bu e, düşünce atlası ya da diğer çalışmalarımızda bir bağlamdan sık sık bahsediyoruz diyoruz ha. ki bu bağlam olmazsa, bu bileşenlerin biraya gelmezse bir şey varlığa gelmez. Hani e, teknik bir şey olmasın ama fenotip ve genotipler iç şartlardan dış şartlar. Aslında e, böyle bir çalışmanın ortaya çıkabilmesi için şartların da kıvama gelmesi lazım. Kesinlikle yani. Ee, özellikle 1980'den itibaren e, Türkiye'deki İslam düşüncesi ve bilim tarihi çalışmalarında ortaya çıkan nicel ve nitel artış. Bunu aslında hani e, amiyane bir tabirle dayattı. Bir muhit oluştu. Yani diyelim ki mesela şimdi şöyle hızlı bir şekilde baktığımız zaman e, Türkiye'deki İslam felsefesi çalışmaları, e, araştırma bazlı felsefe çalışmaları hep vardı ama işte bu, e Hilmi Ülken'den başlatırsak onun şüphesiz arka planı var şeylere kadar gider. Mehmet Ali Ayniler, Ferit Kamlara kadar gider. İsmail Fenner Turular ama akademik anlamda eğer biz bunu Hilmi Ülken'den başlatırsak işte rahmetli Nihat Keklik, Mahmut Kaya hoca, Bekir Karlıga yani ilahiyat çevreleri olsun, İstanbul felsefe olsun. Daha sonra İlan Kutler'in getirdiği İslam felsefesi çalışmalarında nitel dönüşüm yani hem yabancı literatürü iyi takip etmek hem çağdaş problemlerle klasik metinleri okumak ve bu İlhan Bey'in yetiştirdiği öğrenciler ve verdiği dersler. Bilim tarih açısından baktığımız zaman Salih Zeki'den itibaren Aydın Sayılı'nın e, ortaya koyduğu çalışmalar, Ankara'da üretilen çalışmalar, daha sonra İstanbul'da İrsika'nın yaptığı, bütün bunlar belli bir kıvama gelmişti. Malzeme üretilmişti. Tabi bu arada yurt dışında çeşitli çevrelerde üretilen yapılar. E, eserler. Dolayısıyla e, İstanbul'daki bu, tabi bu İstanbul'dan başka bir yerde yapılması mümkün olmayan bir çalışma. Onu söyleyelim. Yani bu gayet doğal. Çünkü bu tür şeyler şehirde olur. Ona da geleceğiz hocam. Hı. Çünkü buna çok ayrı bir bahis açmışsınız evet. çalışmada. Zaten şehir ee... merkezli bir taraf var. Çünkü yani mekan ve zamanı birlikte götürme. Hı. İç içe. Hani çağdaş fizik teorisi, space time teori var ya, yani bunlar iç içedir zaman ve mekan. E, o açıdan bir muhit... İşi bu. Yani İstanbul'da bir muhit oluştu. Çeşitli vakıflarda, derneklerde bunlar isimlerini burada zikretmek belki televizyonculuk açısından uygun olmayabilir ama e, çok çeşitli dernekler, vakıflar, e, hani devlet kurumu olması bakımından e, İslam Ansübedisi, merkezi ve benzeri kurumlar zaten belli bir vasatı oluşturmuşlardı. Yani, tabii bu vasatın oluşması böyle bir eseri mümkün kılmaz. Bunu görüp e, benim tabirimle yani iplikler var ama Kilim örmek lazım. Bu kilimi de İlem merkezli bir muhit bence evet. ördü. 200'e yakın e, isim var hocam değil mi? Çalışma kapsamında evet. katkı veren. E, Şimdi orkestra var ama orkestraya evet. bir sopa sallayıcı lazım. İbrahim bunu üstlendi. Yani İbrahim dedi ki yani biri kaval çalıyor, biri e, kanun çalıyor, biri e, zurna çalıyor. Bunlardan bir ahenk çıkartmamız lazım dedi. Ve bence bunu üstlendi. O açıdan muhit meselesi yani burada e, pek çok meslektaşımızın işte ne bileyim ben Ömer Türker'in, Ekrem Demir'in, evet. Tahsin Görgü'nün, işte Eşref Altaş'ın yani şimdi hızlıca aklıma gelmeyen pek çok meslektaşımızın ürettiği fikirlerin e, İbrahim Hayriçer tarafından yapılan bir terkibi, e, bir e, örgüsü söz konusu. O açıdan önemli. Yani bu bunu vuku, böyle bir atlası vuku bulmasın arka planı. E ne ifade ettiği tabii o çok ayrı bir şey. Yani beni heyecanlandıran tarafı e, İbrahim Halil Çar Hoca'nın biraz önce dediği gibi e, beraber yürümeyi zevkle e, üst kabul ettiğimiz bu tarafı ki ben değil sadece tüm arkadaşlarımız. 200'e yakın arkadaşımız birlikte yürüdük. Peki hocam çok merak ettiğim bir soru sorayım. Aslında ben tahmin ediyorum ama e, bunun ansiklopedi değil de atlas olarak ifade edilmesinin hikmeti nedir? Ee, İbrahim hocamı sorayım? Ee, artık artık şimdi ister. sohbet olduğuna göre hani <gülüyor> kavga varsa dalarız hesabı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü atlas başka bir şey ifade ediyor. <gülüyor> evet, ve Kesinlikle. E, şöyle dünden beri şimdi, baktığım kadarıyla da bir ansikopediyle değil bambaşka bir şeyler. karşı karşıyayız. Atlas'ın e, yani kelime anlamından şimdi çıkmayalım. Atlas kuşatıcı sınır anlamına geliyor esasında. Evet. Hem insan vücudu itibariyle beyindeki bir kemiğe, nihai kemire... Beyini taşıyan kemik Atlas, atlas adını alıyor. Atlas okyanusu diyoruz çünkü dünyayı kuşatan suyun başladığı sınır orası artık. Bütün karayı kuşatan sınıra tekabül ediyor. Atlas kuşatıcılık, nihai sınır, bütünlük anlamını taşıyor. Bugün hocam e, bu TRT Kürdi kanalı hı hı. bizimle bir röportaj yapmıştı orada. Konuştuklarımızı Kürtçe'ye çevirmişler verirken benim için de ilginç bir deneyim oldu dinlerken Kürtçe'ye tercüme etmişler İslam düşünce atlası ifadesini divanı fikri İslami diye hmm. atlasa divan demişler. Muhtemelen belki Arapça'da hmm. da divan diye karşılanıyordur bilmiyorum atlas kelimesi Arapça'da atlas ama divan da tedvinden bir araya getirmeden cem etmeden. Yani, divan aynı zamanda yönetim erki demektir evet. eski Pehlevice'de. Evet. ...onun için devlet dairesinde divan vardır ya... ...devleti yöneten divan... Evet, ee, evet güzel ...bu da çok evet. güzel bir e, tercih... bugün hı. arkadaşlarla paylaştım... ...hoş dedi divan e, ifadesi... Hı. ...şimdi Atlas'a gelince dediğim gibi... ...kuşatıcılık ve bütünlüğü bütünlük fikrini içeriyor Atlas... ...bizim aklımıza Atlas deyince haritalar geliyor... ...Türkçedeki kullanım itibariyle... Hı hı. ...o da önemli çünkü coğrafyayı e, ima ediyor... Fakat Atlas adını vermemizin gerçek anlamı bu kitabın içinde haritaların olması değil. Hı hı. Bu kitabın esasında hali hazırda içinde yaşadığımız maddi, manevi, kültürel efendim gerçekliğimizin dağılmış, parçalanmış e, yapısını bütünlüğe kavuşturma yönünde bir iddiaya tekabül etmesi esasında bu kitabın. Yani aslında zihni bir haritadan bahsedebiliriz. Yani e, şimdi şu harita dediniz ya hocam, içinde haritalar evet. olması Atlas'la bağlaştırabileceğimiz bir şey değil ama... E, İnternet sitesine girince üç hı hı. E, menüde, yani arkadaşlarımız arkadaşlarımızın tanıtım filminde de gösteriyor. Hı hı. Zaman haritası, kitaplar haritası ve kişiler haritası diye hı hı. üç kategori var hocam. Ee, hı hı. Buraya girince ben hayretler içerisinde kaldım. Çünkü e, özellikle mesela kişiler haritasında i̇bn işte Sina'ya tıkladığımız zaman i̇bn Sina'nın önemini, bulunduğu yeri, ondan etkilenenleri, talebelerini, hocalarını hepsini görebiliyoruz. Bir öğrencisine tıkladığımız zaman o bizi başka bir yere götürüyor. Bir şey var burada. Ee, i̇lişkiler, i̇lişkiler anı var. Şimdi bu neye evet. benzeyebiliyor musunuz? Atlas'ın aslında evet ter etimi, ter etimolojik anlamı ya da kültürümüzdeki kullanımı dışında. Şimdi biz şuraya bir santaj tahtası koysak. Santajı da biliyor olduğumuz varsayalım. Oynarken ne yaparız? Hemen bir kurallığa göre oynarız. Nerede kurallar? Hı -hı. Ben size kuralları hatırlatmıyorum. Kurallar burada bir yerde de yazmıyor değil mi? Zihnimizde var. Fakat hepimizden bağımsızmış gibi tek bir uydudan sanki bir şey alıyormuşuz gibi bir veri alıyormuşuz oynarız? Ya da Türkçe'yi konuşurken hepimiz bir kurallığa göre konuşuyoruz. Atlas ya da e, İbrahim Hoca'nın dediği o bütüncüllük fikri bir elektromanyetik yapı gibidir. Anlam esasında. Evet. evet tabii anlamdır. O yoktur ortada aslında. Varmış gibi... Yani şöyle yok, bizden bağımsız yok ama sanki varmış gibi tüm parçaları bir arada tutar ve yönlendirir. Kesinlikle. Onlara bir istikamet verir. Harita, yol. İşte harita bununla alakalıdır. Evet. Bakın zaten dini terminolojide kullanılan anterimlerin yolla alakalı olması da bundan. Din Heh. yoldur, mezhep yoldur, hepsi yoldur. Tarikat Aslında ben yoldur. buraya getirecektim hocam ama Şimdi, siz tabii Dolayısıyla Atlas, <gülüyor> Atlas esas bana bir yol, hı hı. bir güzergah e, bu... Çünkü yol olduğu zaman, şöyle düşünün, evden çıktınız, taksiye bindiniz. Nereye abi diye sorar size. Değil mi? Kafana göre takıl diyemezsin. Ha. Yani adam, çünkü, çünkü belirsizlik insanı ürküdür. Dolayısıyla bir adres verirsiniz, şuraya dersiniz. O adres sizin bütün şeyinizi e, yapıp etmelerinizi belirler. Şimdi şunu hep vurgulamak lazım. Amaç, maksat, kasıt. Sizin bütün eylemleriniz örgütler. Ona <gülüyor> göre davranırsınız. Diyelim ki üniversiteye girdiğinizde mezun olmak için çalışırsınız. Yani bütün amacınız odur. Dolayısıyla Atlas bize bir yol fikrini veriyor. Bir de bir maksat, amaç fikrini veriyor. Ee, İslam düşünce Atlas'ının başarmaya çalıştığı zaten bu. Bir yola koymak. Hı hı. Türkiye'de gerçekten güzel çalışmalar oluyor. Evet. Yani çok güzel doktora tezdiri yapan arkadaşlarımız var. Yani yeni nesil gerçekten yani ben... Ee, mütevazi olmayayım bu konuda iyi takip etmeye çalışıyorum genç arkadaşlarıma okuyorum belki onlar birbirini benim kadar okumazlar ee, takip ediyorum gerçekten bazı metinleri anlamakta da zorlanıyorum yani biz 94'te 90'larda bu işe başladığımızda evet. konuştuğumuz <gülüyor> adam yoktu bunları bir araya toplamak bunlara bir istikamet vermek ama tabii bu bir dogma değil bir teklif Aha. yani İbrahim Hoca onu hep sık sık söylüyor bu bir teklif biz bu yoldan gidersek şu amaca ulaşacağız demektir bu. Ha bu kritik edilebilir, eleştirilebilir. Hani Rasul'un güzel bir sözü var. Hiçbir fikrim için ölmeye hazır değilim. Yanlış olabilir. Yani <gülüyor> evet, insan, şey. i̇nsan inançlar için ölür. Bu bir inanç değil. Bu bir fikir. Yani Ömer Türkiye'nin kulaklarını çınlatalım. Bunu sık sık vurguluyor. Bu bir fikir. Ee, mevcut empirik verilerden hareket edilerek üretilmiş belli bir tecrübeden hareketle üretilmiş bir fikir. Bir teklif, bu dediğim eleştirilebilir, bu geliştirilebilir ki biz zaten daha şimdiden başladık bir sürü şey eklemeye. Evet. Ee, baş, başka bir arkadaşımız ya da arkadaş grubu kalkıp yepyeni bir teklif yapabilir. Ama bizim artık bundan sonra yol ve istikamet olmaksızın İslam düşüncesi bilim tarihi üzerine fikir etmemiz mümkün değil. Mümkün değil. Hocam sizin söylediğiniz yani, söz üzerinden yola çıkarak e, İbrahim Hocam'a bir soru soracağım. Ee, yine sizin programınızda kullan, kullanmıştı İhsan Hoca bu tabiri. Geçmişle ilgileniyoruz. Bunu gelecek adına bir hesabımız olduğu için evet. yapıyoruz. O tek İhsan. başına benim şeyim değil. Evet. Ee, zade kitabına yazdığımız girişte İbrahim'le birlikte ettiğimiz bir evet, fikir. Evet o zaman çok doğru bir yerde tabii, sordum. Tabii tabii. Evet. <gülüyor> e, çünkü burada bir e, eski zaman... Ee, geçmiş zaman e, güzellemesi erkemin, e, değil bu. Değil bu. Yani o öyle evet. bir havada yok, öyle bir üslupta yok. Evet. Bu işi yapan insanların gelecekle alakalı bir hesabı da birader. Gelecekle ilgili Atlas'ı özetleyeceğini düşündüğümüz iki cümle var. Birincisi parçaları yeniden birleştir ve küreyi keşfet. Parçaları yeniden birleştir, Parçaları yeniden birleştir ve, küreyi ve küreyi keşfet. Biraz önce benim anlattığımın ha, güzel ha. bir özeti bu. Niye Atlas ne <gülüyor> alama geliyor? Bunu en iyi o anlatıyor. Bunun üzerine bağımsız... Bunu, bu, bu hesabı yaparken aynı zamanda niçin yaptığımızı bize gösteren cümle ise şu. Hatırla ve kendi hikayeni yazmaya başla. Parçaları antropolojik bir kaygıyla ölmüş bir uygarlığın... Ee, efendim söyleyeyim Filiz. öteye beriye dağılmış kemiklerini bir araya getirerek izlemek için birleştir. Müzecilik yapmıyoruz. Kesinlikle. Yani. Bu parçalar bizi inşa eden hafızamızın asli parçaları. Unuttuğumuz parçalar. Unuttuğumuz için kim olduğumuzu, nereden geldiğimiz ve nereye gittiğimizi e, efendim hususunda kafa karışıklığı yaşadığımız parçalar. Onları birleştirdiğimizde kendimizi inşa etmiş olacağız. Ve Kendimizi inşa etmemiz aslında e, hem kendimize hem varlığa ilişkin bir idrak teşebbüsünün ilk adımı olacak. Şimdi e, dolayısıyla geleceğe ilişkin e, şeyler hakkında ikinci yani bu birbirini tamamlayan bir şey. Bu sizin en başta sorduğunuz birinci soruyla ilgili e, şayet müsaade ederseniz tabii, tabii. birkaç cümle söyleyeyim öyle geçelim. Hani nereden nasıl çıktı bu proje? Ee, hocam İlmi Etütler Derneği'nden başladı. Ee, onu da edelim. Bu projenin koordinatörlüğünü ben yürüttüm. Birçok hocamız katkıda bulundu. Ee, proje İlmi Etütler Derneği'nde yürütüldü. 4 yıla yakın bir süre. Devam etti. 4 yıllık bir ee, çalışmanın sonucu. Evet 4 Hı. yıla tamam. yakın bir süre devam eden bir çalışmanın sonucu Konya Büyükşehir Belediyesi bu projenin bütün maddi külfetini karşıladı. Sağ olsun bir fikre yatırım yaptı. Buradan e, kendilerine hususen e, teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten ben oraya da küçük bir parantez açayım. E, efendim belki örneklik e, taşır diye bu söyleyeceklerim. Konya Belediyesindeki Kültür e, Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımız, dostlarımız e, süreç içerisinde bizim için e, bürokratik, efendim e, belge gidiş gelişlerini yöneten kişiler olmaktan çıkıp projeye inanan yol arkadaşlarına dönüştüler. Yo. Hakikaten artık üzülüyorlar hocam telefonlaşamayacak mıyız yani bu net aramla konuşamayacak. Mıyız? Araya <gülüyor> müsaadele bir <bilginin. gülüyor> gireince bunu en güzel şeyde gördük. Ee, Sayın Belediye Başkanı'nın konuşmasında sanki ha. konuya hakim bir akademisyen edasıyla değil mi? Son derece kuşatıcı ve işin özünü veren bir ben bizim yaptım. Dönemlendirmeyi anlattığım esnada gözleri yaşardı başkanın. Konya'da bir bu şeyimiz esnasında. Ee, şimdi ileri teklifleri de var. Hocam diyor bunu müze yapalım dedi. Yani bu küre diyorsunuz. Küre şeklinde. Sonra dedi ki ya hocam müze olmaz değil mi dedi. Çünkü müze ölülerin bir ölü bir mirasın sergisidir. E, bizim dedi. iddiamızın tersi evet, bir, evet, tersi bir Ama şey. Ama bunu bunu hemen fark etmesin. Fark etti. Etmesin. Şimdi sağ olsunlar <gülüyor> dolayısıyla. Bu iddiaya gelelim tamam, hocam. E ee, İslam düşüncesi denildiği zaman, akademiden bahsetmiyorum, ekranları başındaki izleyicilerimizden, üniversite öğrencilerinden, hı hı. okumaya meraklı e, insanlardan bahsediyorum. İslam düşüncesi denilince bir zaman bir sürü e, önemli insanı çıkartmış, önemli düşünürü çıkartmış, ekolleri ortaya koymuş fakat bitmiş, kapanmış, bir mevzudan konuşuluyormuş gibi bir hava, evet. bir e, durum Söz konusuymuş hı hı. imajı yaratılıyor ya da öyle bir imaj ortaya çıkıyor. Bunu siz değerli hocalarımızın çalışmaları e, bertaraf ediyor fakat e, bu can sıkıcı da bir şey. Buraya bakınca e, İslam düşüncesinin 12. yüzyılda kalmadığını e, bugüne kadar geldiğini görebiliyoruz. 12. yüzyılda kadar olan bir cilt. Evet orası bir cilt. Hep ee, o ciltte kalıyor evet, sanki. En kalın cilt evet. de yenilenme dönemi. Sonra yine de cidda var. Işte, var. Tabii. Evet. Bu tasnifi hocam. Çünkü bu çok hayati tas, tas, tasnif. Yani İslam düşüncesi, gazali öncesi, gazali sonrası. Bu meselenin grameri buluştu. aslında. Yani gramer evet. olmadan nasıl dil olmazsa. Ha. Bu aslında dediğim gibi 20 yıllık, 30 yıllık Türkiye'de konuşulan bir dilin gramerini yazdık. Anlıyor musun? Yani bu aslında konuşulan bir dildi. Fakat gramerini birinin yazması lazımdı. İşte biraz önce dediğim gibi İbrahim kalktı bunu, e, yönlendirdi... Kaç yani biraz yıl? önce konuşuyorduk programdan önce hocam. Hani bu iş nasıl ortaya çıktı diye arkadaşlarla. Hani hani burada e, ansiklopedi hüviyetinden çıkartıp bunu bir düşünce, tarihi yazımı teklifine dönüştüren şey dönemlendirme. O gramer evet. ve e, bilimsel disiplinlerin bu gramere göre yeniden tasnifi. Ayrıca söz konusu gramerin sadece efendim epistemolojik bir seviyede değil onu taşıyacak maddi kültür zemini bütünlüğü içerisinde i̇şte maddi olmadan e, mal olmaz evet, diyoruz ya alınması. şimdi ben bu iş, iş olup bittikten sonra şöyle düşündüm yani söz gelimi biz buna iki, işte 4 yıl diyoruz 2017 ee, ne yapıyor hocam? 2013. 2013. 2013-2014 yıllarında başladık. Yani bu fikir ilk defa zihnimizde oluştu. Ama mesela 15 yıl önce, belki de 10 yıl önce biz istesek de bunu düşünemezdik. Ya, tarih belirli anlarda kendisinde himmet sahiplerinin dönüp bilfiil halet çıkarmaları için imkanlar e, efendime söyleyeyim armağan ediyor. Fakat bunlar potansiyel olarak tarih içerisinde, tarihsel zaman içerisinde saklı bulunuyorlar. Onlara yönelmek ve onları bil fiil hale getirmek için çaba göstermek açığa çıkmalarını mümkün kılıyor. Bu böyle bir şeydi. Yani e, mevcut ansiklopedik malzemeyi e, bir omurga bir efendim, gramer söyle, harita gramer içerisinde ortaya çıkarmak <gülüyor> bunun... Bunu mümkün kılacak. Biz bu çabayı önemsiyoruz. Bunu mümkün kılacak çok fazla bileşen var. Bunu da sadece bakınız bizim bu 200 kişilik ekibin çabası bunu mümkün kılmadı. Tarih bence bunu mümkün kıldı. Tabii yani değil, ortam, tarihsel evre böyle bir kitabın çıkmasını mümkün kılacak olgunluğa erişmişti. İşte. Erişemediği bir dönem vardı. Biz bunu biliyoruz. Yani hocam daha iyi bilir. Yani İslam düşünce ben tarihi e, çalışmalarının örnek 94'te biz bu işe ilk başladığımızda tabii o zaman mevcut bir ee, birikim vardı ama biz özellikle yazmalar üzerinden gitmeye başladığımızda yeni isimler zikretmeye başladığımızda e, İshak Hoca okuyacak, okutacak Tabii. hoca yoktu evet. İstanbul'da. Ee, lafız olarak demiyorum, lafız olarak var. Arabi ibareleri Türkçe'ye çevirip ama onun mefhumunu, e, referanslarını bize gösterecek, okutacak kimse yoktu. Yani bakın İsgöçi ilkokul seviyesinde yani dil metinden bahsediyor. Tabii tabii. Şey yani 94 var, de çok öyle uzak bir dönem değil. değil ama bugün e, o kadar önemli arkadaşlarımız var ki İsgöçi'ni artık yani şöyle bir oturuşta tabii, tabii, okutacak. Şemsiye, yani Metalün Modern mantığa tabii. Tekrar ediyorum şey değil. E, Lafı seviyesinde bir şey değil. mefhumunu anlayarak İslam metafizi üzerine biz 20 yıl önce tasvir olarak konuşuyorduk ama şimdi mesailini konuşuyoruz. Anlıyor muyum? Yani pek çok arkadaşımız bu konular üzerinde diyelim ki Ömer Türker, Ömer Bahire Alper, işte Cüneyt Kaya, e, pek çok arkadaşımız mesai üzerinden konuşuyor. Yani İbrahim Hocanın dediği doğru. Gerçekten o birikip bir e, kıvama geldi. O kıvamda bir imkan yarattı. Bu imkandan hareketli bir şey mümkün oldu. Bu bu Öyle imkanlar bir... sadece belki de yani bu alanda çalışan veya başka alanlarda Türkiye'de çalışan herkesin. Tarih içerisinde saklı bu imkanları keşfetmeye yönelmesi lazım. Birçok bu türden imkandan bahsedebiliriz esasında. Ve önümüzde yöneldiğimizde böyle bir etki yaratacak e, potansiyeller bulunuyor. E, belki de bunları ilerleyen süreç içerisinde göreceğiz. Peki hocam tam yeri gelmişken He. size Hoca'ya soracaktım ama Hı. tarihten bahsediyoruz. <gülüyor> Onun giriş yazısında, e, sitedeki yazılardan e, birinde şöyle bir ifade kullanıyor. Müslümanların tarihten çekildiği düşünülüyor. Hı hı. Ee, Müslümanların tarihten çekilmesi ne demek? Ee, ve oradan yola çıkarak bu esere baktığımızda dünya düşünce tarihinin ana aksı bir e, hı hı. haritadan bahsediyoruz. Evet. Evet. Peki artık Müslümanların dünya düşüncesine, dünyaya ilim, sanat, kültür alanında yaptığı katkılar azaldı mı? Böyle mi zannediyoruz? Azaldıysa neden? Bu soruların evet. cevaplarını hocam sizin zaten ömrünüzü verdiniz meseleler ama bir de bu atlas çalışması bu, bunun üzerinden sormak istiyorum. Evet. Ee, böyle, böyle bir soruyu bir kere büyük ölçekte önceli almak lazım. Evet. Tüm entelektüel faaliyetler esas itibarıyla insan türünün faaliyetleridir. Bunu önce o, o zaviyede mi görmek lazım. Yani İslam medeniyeti dediğimiz medeniyet 1500 yıllık bir medeniyet. İnsanlık tarihi en azından yazı tarihimiz tarihimiz. önce 3000'den başlıyor. Buna tarımı eklersek Milattan önce 8-10 bin yıla çıkıyor ki bu tarihler de değişebilir. Dolayısıyla İslam medeniyeti e, boş bir uzayda ortaya çıkmıyor. Çok büyük bir tecrübenin içerisinde ortaya çıkıyor. Bu tecrübenin arkasında Helenistik dönem var, eski Yunan var, Mezopotamya kültürleri var, Mısır var, Anadolu uygarlıkları var. Anladın mı? Yani e, İslam kültürüne vurgumuz, projeksiyonu oraya yoğunlaştırmamız ilmi bir Metodoloji <gülüyor> dolayısıyla yoksa ideolojik değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, o açıdan yani biz i̇bn Sina'yı sadece bize ait bir düşünür olarak inşa edersek baştan kaybederiz. İnsanlık türünün ürettiği, o mirasın bir e, bileşeni kılarak başarılı olabiliriz. Şimdi bakınız bir kelam metninin açtığınız zaman kelam metninin girizgahı, yani diyelim ki e, ilk bin sayfalık bir kelam kitabının 800 sayfası, İnsanlığın ortak katılabileceği bir fikir üzerinden gider. Son 200 sayfası e, belli bir vahye, belli bir hayat görüşüne mensup insanlara hitap eder. Burayı çok iyi ayırmamız lazım. Yani ideolojik angajmanlarla çok bakıyoruz bu tür meselelere. Güneşin milliyeti olmaz. Elbette güneş ışınları her e, pencereden girer, bir pencereden girer ama bir bütün olarak güneş, tüm insanda aittir. Bunun gibi düşünmekte fayda var. Bilim, felsefe bu bizim tespitimizi Hayır. İbn Hazm İbni e, İbn Sina döneminde 11. yüzyılda yaşamış bir düşünürümüz. Onun Risale fi Bir Ulum diye bir kitabı var. Burada diyor ki üç bilim bir kültüre ait olabilir. Din, dil ve tarih. Diğer tüm bilimler insanın ortak üretimidir. Ya e aynı şekilde bu 1000 yet kaç ölümü 1000 20 mi 40 mı nedir? Ee, İbni Hazmı. 10. yüzyılın başı yani. Ee, ama 1561 dönemde Taşköp'ü de benzer bir şey söyle. Teorik bilimlerin dini minneti. O yüzden hakiki ilimler, Onuncu, hakiki ilimler onlar. Hakiki ilimler deniyor çok güzel. Evet hakiki, ha, ilimler. hakiki ilimler. Yani i̇limler hakikate taalluk ettiği için hakikatte tüm insanlık muhataptır. O açıdan biz önce bu ya da buna benzer çalışmaları bu hakiki ya da hakikat araştırmasının bir parçası kılarak işe başlamamız lazım. Açıkçası çok kabileci, kabileci içine istediği şey yok. Araçsal bir şey inşa etmiş oluruz. Evet. Bu baştan kaybederiz diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum İbrahim Hocam'a evet. nasıl bir evet. kamp, Kampı baştan kabul dedim. E, evet. Zaten meseleyi daraltmış halde getiriyoruz. Biz, Aslında bir, din, ama aks çabası da biraz ondan herhalde. Biz şarkımızı yani. tüm insanlık için söylemek zorundayız. Evet. Tüm insanlık için. Türkümüzü tüm insanlık için çığırtmak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Yani derdimiz sadece kendi kümesimizin Koşullarını, ihtiyaçlarını dikkate alarak fükür etmek değil. Bu önemsiz demiyorum. Bu, Elbette bir yere basarak anladım. iş yapacağız. Ama ufka bakacağız. Bu Yani bu bizzat İslam ümmetine dahil olmayı reddetmek demek evet. esasında. Sırf kendi... kendi Çünkü Kuran-ı Kerim'de bize teklif edilen İbrahim Hoca'nın çok güzel tespitiyle onu sen Esnaf bence olacağım. burada da paylaş onu dinleyicilerle. Bu önemli bir şey. Şimdi bu tarihten çekilmeyle ilgili hocamın söylediklerinden yola çıkarak ben de şunu belirginleştirmek isterim. İslam düşünce tarihi yazımı iki ana sorunla malul. Ee, üç ana sorun diyeyim. Ee, bu mevzuyla ilgili ama iki. Birincisini başta konuştuk. Bütünlük sorunu. Ee, oraya aslında ben bir cümleyle değineyim hocam. Değinmesem boş Hı -hı. kalacak. Bugün e, bizim tanıtım toplantısındaki konuşma mesnasında da değinmeye çalıştım. Bugün bizim için e, iki tür bir parçalanmışlıktan bahsedebiliriz. Bir, bizi çevreleyen kültürümüze ait maddi ve manevi öğeler, bütünden koparak parçalanmış bir biçimde etrafa dağılmış haldedir. Ve bu parçalı yapı içerisinde biz, söz hocam dedi ki çok iyi çalışmalar var, değil mi? Yani, e, güzel, baş, fakat bu çalışmalar şöyle bir zafiyetle malül e, bu parçalar sözgelimi bir pencere var burada bir ev olarak düşünün yaşadığımız düşünce binamızı kültürü bir pencere var bir kapı var bir kapı kolu, kolu var öbür tarafta bir boya var. Bir pencereyi alıyoruz elimize. Ev hakkında bir fikri olmayan kişinin pencereyle ilgili bir sağlam idrakinden bahsedemeyiz. Bir pencereyi ancak eve nispetle idrak edebiliriz. Bu bütünlük idrakinden yoksun olduğumuz için bize e, İslam düşünce geleneğine ait neredeyse bütün parçalar anlamsız hale geliyor. Bunların kendinde ne olduklarına dair bir idrakten uzaklaşıyoruz. Nasıl ki? Bu örneği çok Sivas'tan çok örnek verdim. Alınmasınlar. Tokat'tan <gülüyor> vereyim bu sefer. <gülüyor> şehirlere de geleceğiz zaten hocam. Siz Tokat'taki verelim. Gök Medresesi'nin önünden geçen e, birisi e, gittim harap Müz halde. Nizam-ı Ali'sinin basın. Kulaklarını çınlatalım. Hasan nereden Evet ee, tokat aşığı bir dostumuz. Evet, e bizi orada Gök Medrese'ye gö götürdü. Harikulade bir yer. Nizamiye Medreselerinden biri de Yağbasan Medresesi orada. Tok gök medresesinin önünden geçerken bir tokatlı ne düşünüyor acaba? İyi bir Kur'an kursuydu diye düşünüyordur herhalde. <gülüyor> Şimdi veya Karatay Medresesi'nin önünden geçen Konyalı, ince minareli Sivas'ta medrese nedir acaba? E, çifte minareli medrese, özür dilerim. Kafedir, nerelisiniz hocam siz? Ben Antalyalıyım. Antalyalısınız. bizde Eyvah. Givli Minare var ama. Ha, mi yani şimdi? Tutup biz bir şey değerli kılmak için şimdi aklıma geldi Cacabay Medresesi değil mi? Yani Cacabay Medresesi'nin bir kıymeti nereden geliyor hocam? O kenarındaki bir efendim sütun Füze bir füzeye var. benzetilmiş. Hı. Ya burası füze e, e, efendime söyleyeyim üretilen bir yermiş falan filan diye Ama, ama şeyle affediliyor. Moğol ordusu biliyorsunuz e, yeni gelmişken konuyu değiştirelim evet. biraz daha atlayalım. Moğol ordusu tarihte ilk defa barutu iptidai füze yaparak kullanan bir ordudur. Evet. Zaten şey de o savaşları kazanmalarının nedeni de budur. Karşı tarafa mühendisleri kullanma hikayeleri efendim? değil mi hocam? Çinli mühendisleri çok kullanıyor. Tabi tabi ama var. Çinler barutu çok öyle savaşa büyü, kullanan şeyler değiller. Öğrencilik olarak kullanıyor ama Cengiz Han tabi dahi bir e, general. E, etrafındakiler de öyle. Çok müthiş generalleri var. Hiç yenilmemiş generaller bunlar. E, o, dolayısıyla şeyde de... Evet. Kuru, yani doğrudur, yani barutu da. Ama bu Cacabey medresesini... E, kapıyı çevreleyen yan sutunun füzeye benzemesi üzerinden değerli görmek, pencereyi menteşesindeki şu küçük demir yüzünden değerli görmeye medreseyle alakası yok ki ona. Yani Cacabey medresesi ama ondan o, o, ibaret o değil. Çağ, çağdaş kategorilerle alakalı. Diyelim ki bizim bir mezopotam ve tabletinde değerli bulduğumuz şey bugüne benzemesiyle alakalı. Nedir o? Matematikselse çok değerli. Niye? Hı. Çünkü bugün matematik önemli olduğu için ama. Ama bir 1600'de hiç de önemli değildi. Çünkü matematik ikinci o zaman. Evet. O biraz çağdaş evet. kategorilerle yani çok alakalıdır. Yani bizim tableti kendinde idrak edemediğimiz Sizle noktasına. <gülüyor> Bizle burada ee, e, e, Soyut ve sadece teorik bir çalışma değil, sizin biraz önce bahsettiğiniz şehirler, İslam şehirleri, havzalar. Ben <gülüyor> iki cümle kuracaktım. E, onu okurayım çok uzattınca o iki cümleye sıra gelmedi <gülüyor> tamam Buyurun. bunu anlatmış oldum. Yani bu parçalar dağıldı anlamlarını kaybetti. Ama bundan sonra Cacabey Medresesine örnek verelim bu güzel tamam, bir örnek. Tamam verelim bu. yani <gülüyor> tabii <gülüyor> sırf bundan İsmi dolayı de değil. İşte çok hoş yani. ben severim Cacabey. Cacabey, yani. Cacabey Medresesi. Cacabey Medresesi maddesi var burada. De, Onun e... şeyi de yayınlandı vakfisi biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Moğolcadır vakfisi Osman Turan Hoca zannediyorum onu yayınladı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu parçaları birleştirmek ve yani Sivas çifte mineralden bahsettik. Sivas'taki çifte minareli medrese Sivaslılar için bir buluşma mekanı, kafe olarak. Acaba yani çifte minare medresen avlusunda kahvesini yudumlayan vatandaş ne tasavvur ediyor orası Kutbuttin ile? Kutbuttin orada ders verdiğini... Kut orası neresi? Hocam işte Kutbuttin Şirazi'nin yani belki de İslam yani Peki dünya küre ölçeğinde küre evet. ölçeğinde matematik astronomiden yani. bahsetmek hocamın bu, yanında hicap ederim. Istav. Yani matematik astronomi geleneğinin en önemli metinlerinden biri telif edildi tabi orada. Tabi mod iki tanesi Şimdi, modern öncesi Nasıl ki bu böyleyse düşünce tarihimiz için de böyle. Ben İbni Sina'yı çalıştım. 10 senemi İbni Sina. Neye verdim doktoratezim? i̇bn Sina bir pencere gibi çalıştım ama itiraf edeyim. Yani onu bir bütüne nispeti içerisinde idrak edecek yetkinlikte de henüz değiliz. Bu teşebbüs bir yandan çevremizi saran ve gerçek anlamlarını idrak etmekten uzaklaşarak indirgediğimiz şehirlerin, hafızaların, mimari yapıların, kurumların, bilginlerin, teorilerin, bir bütüne nispetle nasıl gerçek anlamlarını keşfedeceğimiz noktasında bir e, adım olarak değerlendirilebilir. Bu sadece düşünce tarihi yazmak değil düşünmeye başlamak anlamına gelir. Bu bir. İkincisi İslam düşünce tarihi yazmanın iki sorundan bahsettim. Bir, İslam düşünce tarihi ile ilgili olmayan bir sorun genel düşünce tarihi yazımı ile ilgili Avrupa merkezli perspektif. Biraz bu çalışmanın ortaya çıkışında bunun payı var. Bizim İslam Medeniyet Üniversitesi'nde İslam Felsefesi derslerine giriyorum ben. Bir derste yani İslam Felsefesi dersi zaten yani felsefe bölümü öğrencisine anlamlı hale getirmek için şunu dememiz lazım. Genel felsefe tarihinin anlamlı bir parçasıdır İslam Felsefesi tamam mı dememiz lazım. İkna olursa güzelce anlatacağız. Ama ikna etmek çok zor. Neden hocam? Şu nedenle. Türkçe'de telif edilmiş herhangi bir felsefe tarihini kitabı alın. Veya İngilizce'den tercüme edilmiş, Almanca'dan tercüme edilmiş İslam felsefesi dediğimizde ne kastediyoruz? Yaklaşık bin yıllık bir dönem ona atfedilen e, ayrılan yer iki üç sayfaysa heyecanlanıyoruz. Vay be yani İslam felsefesine değinmişler. Yani bin sayfalık bir e, felsefe tarihi düşünün içerisinde bir kere İbni Heysem geçerse insaflıdır diyoruz. Zaman, zaman çizelgesinde yoksunuz. Yoksunuz. Yani... Saatlerinizi Londra'ya göre ayarlıyorsanız, Burnunuzun burnunuzun yanındaki ülkeye Orta Doğu diyorsanız, o artık sizin bir bakışınız değil. Hani diyoruz ya, kendi semağımıza bakmıyoruz. Evet. Biz başkaların semasına bakarak işte Onun için kendi hikayemizi yazamıyoruz. Yani İbrahim Hoca'nın dediğin özeti bu. Evet. Şeyde de Niye yokuz? Yani ben bunu da yazdım hatta üniversite üçüncü sınıftayım. Milattan önce tabii biz artık çok 30 yıl önceki hadise. <gülüyor> Bir felsefe giriş kitabı var elimde, Türkçe ve bir Türk müellif yazdığını biliyorum çünkü çok okuduğumuz bir metindi. Tarih felsefesi bölümüne geldim. Burada Hegel'den alıntı yapıyor yazarımız. Doğulların tarihi yoktur, Doğullar şöyledir, Doğullar uyur, Doğullar kalkar. Doğ... Şimdi dedim ki Allah Allah ya bunun yazarı kimdi? Bildiğimiz işte Doğu kökenli bir hocamızdı. E, Hegel'in ağzıyla konuşuyor. Hegel'in suçlamaları aslında onda tecesi mü? Hegel haklı. Yani o hocamızı tanısa der ki ben <gülüyor> haklıyım. Peki bu hocamız hayatı boyunca ne yaptı? Hegel'i doğrulamış hocam aslında. Yani Ho hocamız işte. hayatı boyunca ne yaptı? Kendi tarihiyle alakalı bir cümle kurmadı. Bakın Türkiye'de öyle insanlar var ki öyle insanlar var ki bedenleri burada. Harika. Ne hafızaları ne ruhları hatta bakın ben şöyle ağır bir ifade kullanayım. Rüya bilinçsiz bir hadisidir, değil mi? Rüyada bile Türkiye hakkında rüya göremezler. O kadar uzaklar. Bak rüya senin kontrolünde olan bir şey değil. Türkiye hakkında rüya bile göremez bunlar. Düşünmek, plan yapmak demiyorum. Bilinç altından bile. Bilinç şey tabii. Yani. Tabi. Bu yerellik yapmak anlamında değil. O tarafa verdiği değer kadar bu tarafa değer vermiyor. Bedeni burada adamın. Ama Edine'den öteye çıksa da kimse ona değer vermez. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de üretilen düşüncenin Batı'ya dair düşüncenin. Tabii bana, bana mesela bir toplantıda dedi ki hocam dedi işte falanca düşünün hakkında bir yazı yazdım ya da bir kitap yazdım. Okudunuz, okur baktınız mı? Niye seni okuyayım ki dedim ben. Yani Kant hakkında Türkiye'de yazılan bir yazıyı okuyabilmem için çok orijinal olması lazım. Ben senin efendilerin yazdıklarını okuyorum zaten. İngilizce öğrendik, i̇şte şu bildiğimiz dillerden okuyorum zaten. Ben niye Tavşan'ın suyunu suyunu okuyayım ki? Senin bu metnin yurt dışında ne itibar görüyor? Hiçbir şey. Biz yani, kant uzmanları tarafından. Alıntılama. Artı yani, bakın burada hani, sırf orayı eleştirmeyelim. Daha düne kadar İslam felsefesi çalışmalarımız da böyleydi. Evet. Tasvirdi. Biz ona katılarak. Onu inşa ederek değil. Hala Bakın bir ölçüye kadar öyle mi? Evet. Ben e, kulaklarını çınlatayım. Çok Sevgili hocam Teoman Duralı anlatmıştı bize. İnşallah bir hocamız evcimle beraber. Öyle mi? Ya, mi? Yani, hocamız Allah güzel. sıhhat versin, yani. uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Fransa'ya bir hocamız gitmiş. Türkiye'den çok iyi bir felsefecidir. Rahmetli oldu. Descartes dersi vermiş. Geldiğinde şikayet etmiştim. Ya hiç kimse dersimi almadı. Dört kişi dersimi aldı ya. Evet. Tam Teoman Bey yerli bir insan olsun demiş ki, hocam ne dersi verdiniz? Dekat dersi verdim demiş Fransa'da, Fransızlara. Peki dört ders, işte dört öğrenciniz hangi ülkelerinde hepsi Türktü demiş. <gülüyor> şey anlatsın <gülüyor> hocam İstanbul felsefeye gelip bir şey dinlemek isteyen. Ama ama e, hocamız Teoman Hoca gittiği zaman <gülüyor> hocam, biliyorsunuz biyoloji felsefecisidir Evrim teorisini çok iyi bilir onun felsefesini yapar. Koyduğu ders İslam felsefi açısından, işte İslam düşüncesi açısından evrim teorisi. E 40 kişi ders alıyor, 60 kişi alıyor. Çünkü yeni bir şey öğrenmek istiyor. Kendi bildiği şeyi adama niye anlatıyorsun? Yani Türkiye'den alıyorsun bir Arapççıyı, e, Beethoven e, şeyiyle ezgisiyle şarkı söyletmek gibi bir şey oluyor bu. Anladın mı? Ha biz eğer e, Hegel'i kantı bilelim bilmeyelim demiyorum. Tam tersine, çağdaş felsefeyi bilmediğimiz klasiklerimiz de anlayalım. Çünkü orası. O aynı bir konu. Hocam bir tuhaflık anlatayım size? Bu tam yeri geldi bizim alanımızdan. Ee, İngiltere'de bir kitap fuarında e, bir şairimizin e, bir sunumuna tanık oldum ben. Salonun tamamı Türktü. Mekan İngiltere, Londra. Konu e, şiirin poetik meselelerinden bir konu. Örnek Ted Hughes yani bir İngiliz şairi. Hmm. İzleyicilerin tamamı Türk. Bunu, sunum, bunu sadece Türkler yapabiliyor. Sunum İngilizce Başka. hocam. Tabii, tabii. Yani Hiç bir şaşırmadım. Türk şairi... Türklere İngilizce Ted Huch's anlatıyor. Bunu gördüm. Hiç ayında. şaşırmadım. Pek çok örneğini gördüm, gördüm, yani. gördüm onun. Siz anlatınca <gülüyor> aklıma geldi. Pek örneğin <gülüyor> çok örneğini <gülüyor> gördüm. Neyse konuyu biraz dağıttık ama e, bizim biraz realiteden, yani gerçeklikte olup bitenden, on pirik verilerden hareket ederek de kendimizle yüzleşmemiz lazım. Bu kimseyi tahkir etmek ya da kimse ayıplamak değil. Hepimiz böyleyiz aslında. Farkında olalım ya da olmayalım. Burada seyrenme ve yoğunlaşma var. Mahiyet değişmiyor yani. Bir muhafazakar minnetçi din adamı yüksek kesimin de kendi kültürüyle irtibatı, övgüyü çıkardıktan sonra bilgi seviyesinde birbirinden evet. farklı değil. Evet. Bunu kabul etmemiz lazım. Övüyoruz, mensubiyet duyuyoruz, alkışlıyoruz, dıgıdık yapıyoruz. O ayrı bir şey. Bilgi seviyesine ya da bilince taşınması, evet. kültürümüze sinmesi o mesela hocam İbn evet. Sina'yı şöyle övüyoruz değil mi? İşte e, Avrupa'da şu yüzyıla kadar ders kitabı olarak okutuldu. Şimdi benim bu bayılıyoruz bu coğrafya dilmaya. Bir şeyim <gülüyor> vardı da uzun süren hikaye <gülüyor> <gülüyor> bizim Harputlu bir Ermeni vatandaş olarak bir hikaye Anlatın. anlatıyorum ya. Valla anlat burada sohbet ediyoruz yani. <gülüyor> e, yani. yani. <gülüyor> şimdi şey lap e, diyecektim. Sabah kadar vaktimiz var e, değil mi? Vallahi <gülüyor> bana kalsa yarına kadar hocam <gülüyor> devam edin <edeyim. gülüyor> Evet. Ee, yani bizde de hani şunu bu dediniz ya duygu seviyesinden bilgi seviyesine inmiyor. Bu çok acı verici bir şey. Onunla ilgili bir örnek söyleyecektim. Biz yakın zamanda e, Taşköprü izadenin efendim eserlerini külliyatın neşir projesine girişti. Bir kısmını da 5-6 cilt neşretti ki Allah ömür verirse, imkan verirse kalan ciltleri de neşretmek istiyoruz. E, İbni Kemal Paşa Taşgörp biraz önce yaşamış. Bir başka alimimiz var. İbni Kemal Paşa'nın ismini pek kimse bilmez ama yani şu cihetten şu duymuş olabilir. Ömer Faruk Hoca, Ömer Faruk, Ömer Mahir, Ömer Mahir Alper Hoca. bir yazı kitap çalışıyor. yayınladı. Onunla ilgili klasik da çıktı sağ olsun. Mesela herkes ama şu hikayeyi bilir bakınız. Yavuz Sultan Selim Ridaniye seferinde e, efendim e, Sina çölünde hareket ederken ordu ön, önünde bir alim vardı. Ayağı, e, atının ayağından bir toz veya çamur sıçradı. Kaftanına geldi çok korktu öl, öleceğim diye beni kesecek işte ceza verecek <gülüyor> diye. <gülüyor> Efendime söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim dedi ki, yok korkma dedi. Alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir. Kefenim bunu olsun. benim kefenim olsun veya evet. kabrime asın diye. Bu anlatılan... Bunu herkes bilir değil mi? Tabii herkes kim bilir hocam bilir bu bunu. alim? İbni Kemal Paşa. Peki İbni Kemal Paşa kim? İbni Kemal Paşa'nın 500'e yakın. Hocam bakınız bilgi, varlık, değer, mantık, hukuk. önermeler, sorduğum hukuk, tarih, tefsir, dille ilgili kitabı var. Nerede bunlar? Bunu kimse bilmez. Hatta i̇şte... hocam o alimin adını kimse bilmiyor ki. Bir alim olarak anlatılıyor evet. bir hikaye. Evet. <gülüyor> evet. evet. Yani Şimdi yalnız burada e, uzmanca bilgi... bilmeyi kastetmiyorum. Evet. Onu söyleyeyim. Evet, Uzmanlarımız evet. var ha. Yani Türkiye'de evet. bunları çalışan insanlar mı? Kültüre dönüşmesi Kulture... lazım. Bambaşka bir şey. Ee. Evet. Yani şöyle televizyonda dizi izliyorsunuz. Düşünmekle alakalı bir konu geçtiğinde. Türk dizisi bu. Ne diyor? niçe gibi mi olacaksın? Türk. Şimdi refere o. Bu Allah'a baba demekten farkı değil aslında. Eski Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde böyle denir. Allah baba. Tabii tabi Allah babalar görürüz ki, değil mi? Ama aynı buna benziyor. Anladınız mı? Yani siz diyelim konuşurken eee düşünceyle alakalı bir şey olduğunda diyelim ki bizde de böyle çok pejmürde düşünürler var. Yani dağınık diyelim. <gülüyor> dersin ki, "Monalitchi mi, ne olacaksın?" dersin. Deli gibi derlerdi zamanında ona mesela. Değil mi? Ya da ne bileyim ben Ebu Lala Marim olacaksın. Kültüre dönüşmesi sen. lazım. Kültüre yani evet. işte verdiğim örnek o tanıtımda anlık ya da günlük olgu ve olaylardaki referanslarımız bilinçsiz olarak nereye gidiyor odur aslında bizim zihniyetimizin altından akan. Eğer ben iyi futbol oynayan birine Maradona diyorsam ya da iyi bir bilim adamına ilk aklıma gelen Newton Einstein'sa bu şu demektir Türk milletinin kahramanları yok demektir hiçbir alanda. Hiçbir alanda ama. Ne matematikte ne, ne bilimde ne sanatlar. Bu tanımlamalar çok yapılır değil mi hocam? Bu benzetmeler. Ama bunlar yani, işte dediğim bu akademik gibi akademik seviyede Türkiye'de çok şey yapılıyor. Hakkını yemeyelim. Gerçekten yapılıyor. Ama bunun kültüre, e, kültüre dönüşmesi, kılcal damarlara sinmesi lazım. Bakınız fikriyat hissiyata dönüşmezse akademik ünvan olarak kalır. Fikriyat hissiyata dönüşecek. Bunun da yolları var. Önce o fikrin olması lazım tabi. Ha fikir olmadan hissiyat olursa ne olur? Dıgıdık işte olur. Övgü sövgü olur. Övünme olur. Anlıyor musun? Bizde fikriyat yok hissiyat çok. işte İbrahim hocanın verdiği örnek herkes bilir oturu hikayedir evet, bizde. Evet. Akşemsettin hikayesini bilirler şunu bilirler bunu bilirler ama... Hissiyat. Fikriyat. Yok. O fikriyat olmayan hissiyat. Emek emek yani, yani heyecan şimdi... bizde yani yakın zamanda bu Frans Fanon'un çok benim önemsediğim hoşuma giden bir sözü var. Heyecan diyor hocam çeliği ateşe sürmektir. Televizyon şeyde izledim ben onu o programda. Tabii söyledin o çok güzel beni şaştırdı. Bilmiyorum At he, he. heyecan çeliği ateşe. Programda ateşi... söyledin şimdi doğru. burada reklamını şey... yapma. <gülüyor> <gülüyor> heyecan çeliği ateşe sürmektir. Fakat e, emek ee, ...onu örste dövmektir ve kılıç emekle ortaya çıkar. Yani biz ateşe sürmeyi çok iyi biliyoruz ama genellikle yaptığımız her şeyi ateş üzerinde bırakıyoruz. Yani emek, kılıç, o ikinci aş ikisi ama birlikte olacak. Tabii yani tabii. heyecan ve emek. Hocam sözünüzü balla kesin. Eyvallah. Çünkü kısa bir ara vermemiz Eyvallah gerekiyor. Eyvallah efendim. Tam buradan devam edelim inşallah. Ee, belki Lütfü Hocamız da gelmiştir, bilmiyorum. Aramıza Eyvallah. katılır. Eyvallah. Tamam. Kılıç ve ateş ve emek meselesinden de devam edeceğiz Eyvallah. inşallah. Eyvallah. Kısa bir ara veririz. Türkiye Atlas'ı devam ediyor. Konuklarımızın arasında yeni bir konuğumuz daha katıldı. Ee, çok kıymetli bir hocamız Lütfi Sunar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfi hocamız da e, İslam Düşünce Atlas'ı çalışmasının danışmanlarından, mimarlarından birisi. E, hocam hocalarımız dedi ki biz çok yorulduk. Lütfi hocaya yüklen dediler. <gülüyor> ben de size yüklenicem. E, <gülüyor> İbrahim hocamız çok güzel bir e, Frans falan alıntısıyla e, bitirmişti ilk programın <gülüyor> ilk bölümünü. ...heyecan... E, ...hocam bir daha ...çeliği ateşe, çeliği ateşe sürmektir. sürmektir. Heyecan çeliği ateşe sürmektir dedi... ...ve burada çelikleşmiş bir eserle karşı karşıyayız. Emek, o, örste dövmektir. Evet, örs, emek... ...bu düşünce atlası, bütün bu çalışmalar... Tüm bu terimler heyecan, bizi nereye götürecek hocam? Bu, evet. Nereye götürecek hocam bizi? <gülüyor> bu terimler bizi daha çok çalışmaya... E, ...götürür, bundan sonrasını inşa etmeye... E, ...götürür. Yani... E, Yıllardır hep kullandığım bir kısaltma var, has, has insan lazım, has verinci lazım diye. Bu heves, azim, sebatın baş harflerinden oluşuyor, has kelimesi. Yani biz çok heveskarız, e, toplumumuzda da çok heveskar insan var. İşte, hı hı. Birisi bir enstrüman çalmaya heves eder, birisi bir şey okumaya heves eder. He heveste sorun yok. Ama e, azim biraz az. Yani... Azimin olan insanlar da var ama sebat daha az. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde, hevesimizi azimle, azimimizi sebatla taşlandırdığımızda gerçekten güzel neticeler elde ediyoruz. Güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben bundan önce hani yoldaydım, programı izleme imkanım olmadı ama muhtemelen bu konular konuşulmuştur. Gerçekten de böyle bir eseri ortaya çıkarabilmek, uzun emekleri, uzun geceleri, gündüzleri birbirine katmayı gerektiren bir sürece e, tahallük ediyor, bir süreci gerektiriyor. Bu da gerçekten bir azim ve sebat işi. Fanon tabii çok önemli birisi. E, şöyle önemli birisi. E, yani düşünün ki bir e, halkın benliği yaralanmış. E, sömürge koşullarında sürekli aşağılanma ve ötekileştirilmeyle kendi kimliğini kaybetmiş. Hatta ve hatta e, kendi kimliğini örseleyenlere, ona zulmedenlere aşık olmuş. Yani şimdi Buradan nasıl Çıkacağız. Buradan çıkmak biraz da şöyle bir şey yani onun, e, onun ilk kurşun dediği şey ilk kurşunu kendi e, halkının kafasına sıkacaksındır. Evet. Evet. O sömürgeleşmiş benliğe sıkacaksın. Marx da aynı şeyi evet. söylüyor ya işçileri evet. gelişmiş evet. benliğe. Biraz oradan çıkmak <gülüyor> gerekiyor. Bu İslam düşünce hattası biraz böyle bir şey. Yani O sömürgeleşmiş benliğe tutsaklaşmışsın yine. İlk kursunu kendimize sıktı. E, Tabii dedin bana... ya bizi inşa etti, bizi evet, yetiştirdi, evet, bizi geliştirdi. Evet, evet, Şimdi evet. şeyin Atilla'nın Atilla, Çok... büyük Atilla, Atilla'nın, Humümparatı Atilla'nın bir sözü var. Sınırı korumak için sınırı aşmak lazım evet. Şimdi bu çalışmalar da böyledir. Şu sınırı, sınırı aşmak lazım. Hatta sınır çiğnemek lazımdır. Şimdi bu bir şey üretmek de böyledir. Yani suyun taşması için değil mi? O kabın sınırını aşması lazım. Yoksa ona taşmak diyemeyiz. Herhangi bir alanda bir insanın fikir üretebilmesi için ait olduklarını aşması lazım. Taşması lazım. Yurması lazım. Yani diyelim ki siz standart 5 saat çalışıyorsanız günde ve buna alışmışsanız bir süre sonra beş saat çalışmakta bir şey üretemezsiniz. Beş buçuk saat yaparsanız üretebilirsiniz. Altı saat yaparsanız üretebilirsiniz. Yani ben e, sevgili İbrahim'le kaç on beş yılı aşkın birlikteyiz. İbrahim'in bu süreç içerisinde kendini nasıl açtığını hatta biraz fazla açtığını gördüm. <gülüyor> Kolay olmuyor bu işler. Ya da diğer genç arkadaşların e, İbrahim Hoca'ya eşlik eden diğer genç arkadaşların bazı uflayarak belki nasıl kendini aş, kendini aşmaya çalıştığını gördüm. Gerçekten bu böyledir. Sürekli hareket etmezsek yerimizi koruyamayız. Anladın mı? Yani sürekli hareket halinde olmak zorundasınız. Yoksa çürürsünüz. Göl gibi olursunuz. Yani, göl nedir? Özelliği Su almazsa dışarıdan, değil mi? Ya akmazsa çürür. Çürür İnsan bir süre elindeki işe hmm. sınırı yani. hep aşmamız lazım. Yani bir akademisyen, öğrenci, bir e, hangi işle olsun bir insana o konuda bir atılım göstermek istiyorsa atılım zaten adı üzerine sınırın aşması lazım. Hocamızın fanon e, alıntısına ben de ufak bir hikayeyle katkıda bulayım hocam. Eyvallah. Çok hoşuma giden bir Japon e, hikayesi anlatısı vardır. Japon öykücülerini, e, gezgin Japon öykücülerini anlatırlar. E, Bunlar aynı zamanda kılıç ustası hocam. Samuray. E, samuraylar, <gülüyor> samurayların öykü anlatanları da var. Evet, var. Şimdi ben terim olarak hatırlayamadım ama... Bunlar köy köyde ulaşıp bizim ozanlar gibi öykü anlatıyorlar. E, yalnız öyküleri şöyle anlatıyorlar hocam. Kılıç döverken yani çeliği e, berkitene kadar anlatıyorlar, anlatıyorlar. Sürekli çeliği ateşte tutuyorlar, vuruyorlar, dövüyorlar. E, çelik kıvamına gelip bir kılıç haline geldiği zaman öykü bitmiş oluyor. Samuray felsefesine göre ise aslında öykü o zaman başlıyor. Yani kılıçla. ...başlamış oluyor. Evet. Ee, biz kılıcı dövdük diyorsun... Evet. Asıl, ...şimdi başlıyor. Tabii tabii asıl yani şimdi söyleyecek sözleri... ...söylemeye başlamış olacağız. Tabii i̇şte, sazı yapmadan çalamayız. Çalamayız. O evet. sazın çok iyi çalındığı... Yerler, ...yerleri soracağım hocam ama... ...ondan önce İbrahim Hoca kuliste bir şey anlatmıştı. Hatta anlatmayın programda dedi ama... <gülüyor> ...biraz önce e, Lütfü Hoca'yı beklerken... ...cevazı verdi. anlatabilirim... ...dedi. Ee, bu biraz da şundan önemli. Çok duygulandırıcı bir. Evet, hem ailektör. öyle bir hikaye hem de bu bugün e, yaşanmış bugün yaşanmış bir şey ve evet. e, ne tekabül ettiğini. Yani bunu sadece akademik ve ilmi çevrelerdeki etkisinden evet. e, bağımsız başka yerlerde de etkilerinin olduğunu anlatan bir şey oluyor. Şimdi onu evet, İhsan Uçar dedi ki fikriyat hissi, fikriyatın hissiyata dönüştüğü yerde kültür ortaya çıkar. Belki bir millet bir hafıza ortaya çıkar kendisini ifşa eder. Ee, bizim Türk sadece Türk e, efendime söyleyeyim e, entelektüel dünyası değil, toplumsal mühayiylemiz de bir hafızasızlık hafızasızlıktan muzdarip. Bunu Taşköprü Zadeci Sempozyumunda Mehmette'nin e, çocuca söyledi. Ben herhalde bunu söylediyim de dedim ki Türk entelektüel dünyası bir hafızasızlıktan muzdarip'tir. Mehmet Hoca konuşmasına başladığında dedi ki... Mehmet Genç Hoca. Mehmet Genç Hoca. Ya. ya dedi İbrahim Bey dedi çok nazik davrandı, Değil nazik mi? bir ifade kullandı dedi. <gülüyor> Hafızasızlık dediğimiz şey bunamadır dedi. Yani bir bunamadan muzları biz dedi biz. E şimdi bizim hafızasızlığımızın iki boyutu var. Bir tarihsel, zamansal süreklilik bakımından bir boyutu var. Biz tarih hırsızlığına Cekgudi'nin tabiriyle maruz kalmış bir milletiz, bir kültürüz esasen. Fakat ben ondan ödünç alarak buna coğrafya hırsızlığını da ekliyorum. Coğrafya hırsızlığı da şudur, sonra 7 ile 18. yüzyıl arasında küre ölçeğinde felsefe ve bilimin ana merkezi Bilad-ı İslam diye tabir ettiğimiz, Darülistan. Sint Hindden Darul İslam diye tabir ettiğimiz, efendim Hindistan'dan Endülüs'e, Kazan'dan Rusya içlerinden, Afrika sahile kadar, sahra altı Afrika'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyadan ve şehirlerinden bahsediyoruz. Bizim için sadece düşünce geleneğimizin kurucu metinleri, problemleri, isimleri hafızamızın uzağına e, çekilmiş değil. Aynı zamanda bu geleneği taşıyan, besleyen, inşa eden şehirlerimiz de bizim için e, efendim kayıp ve anlamsız bir hale gelmiş durumda. Bunun hani bu söylediğimin böyle bir hikayeden ibaret olmadığını şuradan anlayın. Yani Musul bugün efendim söyleyeyim herkes için Daish ile birlikte anılıyor. Halep diye bir yer kalmadı. Herat diye bir yer harap durumda. E, <gülüyor> fakat Palmira'yı <gülüyor> hesap edin. Palmira'ya efendim e, daha birkaç yıl önce Daish girdiğinde antik Roma antik Roma kalıntılarından en önemlisi değildir Palmira. Evet. Fakat Hafızalarının ya, evet. kurucu bir parçası olarak gördüğü için Batı kültürü Palmirayı Suriye ve Esed ittifakına e, muhalif olmasına rağmen daha e müdahale edip Palmirayı ele geçsinler diye yol açtı onlara ha, ve Palmirayı kontrol altına aldı hava desteğiyle. Şimdi bakınız, Musul'la karşılaştırılabilir bir kent değil Palmira, yani tarihte elde ettiği rol itibarıyla de, Bağdat'la Halep'le Şam'la karşılaşabiliriz. Benzer şekilde Şimdi, araya gireyim hemen. E, Dünya Savaşı'nda halı bombardımanı yaptılar Almanya'ya. Halı bombardımanı rastgele. Ha. Ama Amerikan üniversitelerini kuran şehri bombalamadılar. Yani köksüz Amerika bile bunu yaptı. Heidelberg. Heidelberg. He. Evet. Şu anda Almanya. Ben daha bir ay önce oradaydım hocam. Ee, Heidelberg bir batı düşüncesi hafızası, hafızası gibi. Ha. Ee, ha. Herhangi bir yer... Değil. Bütün köyleri yıkıyorlar ama o domu yıkmıyor. Yıkmıyorlar. Yani. Şimdi hikaye gelecek olursam Şimdi evet. bu nasıl hissiyata dönüşüne evet, güzel nasıl bir Nasıl hissiyata? Yani bu coğrafyede yeniden kazanmamız biz. lazım. Kazanmadıkça tıpkı Musul gibi efendim belki Sivas, Kayseri de gittiğinde e, bir ağlayanı olmayacak oranın. Yani bu burası çok önemli bir husus. E, şimdi bugün. E, bir vakıfta İslam Düşünce Atlas'ı etrafında bizim önerdiğimiz dönemleri anlatan bir seminere davet etmişlerdi beni. Seminer bitti, öğrenciler sorularını sordular, bir kenarda hemen yanı başımda birisi oturuyor, çok dikkatle dinliyor beni. Her şey bittikten sonra dedi ki, hocam dedi şayet ben kimsenin hakkına girmek istemiyorum, ben o da hoşuma gitti söylemesi. Ben çok e, alim bir adam değilim. Sizin gibi bu konulara doğrudan ilgili de değilim. O yüzden hani konuşmanızın bitmesini ve hakkı olanların soru sormasını bekledim. Şayet müsaade ederseniz ben buraya arkadaşlarla ve sizinle birkaç cümle paylaşmaya geldim dedi. Ben de merak ettim ne diyecek yani bu adam. Benim ben bir ayakkabı ustasıyım dedi. E, Efendim Özelim imalatçısıyım dedi. 9 yaşında dedi bir çocuğum var. E, bundan birkaç hafta önce bana Herat nerede diye sordu. Ben ona Afganistan mı, Türkmenistan mı, İran mı diye bocalarken Atlas çıktı. Ve ben büyük bir heyecanla Atlas'ı aldım, eve götürdüm. İki gündür 9 yaşındaki çocuğum Atlas'ı inceliyor. Herat'ı öğrendik, Herat'ın başına gelenleri öğrendik. Büyük şey e, Ve inanılmaz. İslam şehirlerini Nasıl artık yani e, o Darul İslam bizim burada mesela benim... E, en önemsediğim şeylerden biri siyasi sınırlardan bağımsız bir coğrafya, İslam coğrafyası haritası çizmiş olmamız, kültür coğrafyası. Arzu ettiğimiz şey sadece bunun akademik başarısı değil, aynı zamanda e, yani ortaokulda, ortaokul seviyesinden belki de lisans, lisansüstü seviyesine kadar e, İslam e, kültürüyle oluşmuş yüksek seviyeli ilmi birikimi bir malumata, bir hissiyata kültüre dönüştürecek bir ee, efendim başarı elde edeceğiz. Çok güzel bir yere geldiniz. Ee, buradan Lütfü Hocam'a pas atacağım. Ee, izninizle. Ee, <gülüyor> mana Mekanın manasını kaybetmesi diye özetleyebiliriz. Ee, programın ilk aşamasında hem İsmail Hocamız hem İbrahim Hocamız e, mesela Sivas'taki e, bir medresenin bahçesinde e, bir kafede oturup da çay içen adamın muhayelesini ne düşündüğünü e, nerede olduğunu farkında olup olmadığını sormuşlardı. Oysa orada dünya matematik tarihinin Aslında, astronomi tarihinin ismi. en önemli eserlerinden birisi tehlif edilmiş. Ee, bunun gibi mekanlarımızın, şehirlerimizin e, ciddi anlamları var ve bu bir şekilde kültüre dönüşmemiş durumda. O anlam kayboluyor. Anlam kaybolunca yani toprak kaybetmek gibi anlam kaybetmek de bizi bir ricata bir Anlam felakete... kayboldu mu toprak vatan olmaktan çıkar. Evet. Yani. Tam o noktadan Tam. hocam. Bu Atlas'ta da e, öyle çok önemli bir boyut var. Başka bir boyutu var. İslam şehirleri ve İslam düşüncesinin havzaları. E, siz ne açıdan yaklaşıyorsunuz? Yani aslında hani ben biraz sosyolojik olarak da bakıyorum hadise. Bu salt tarihsel bir mevzu da değil bir tarafıyla. Bugün de yaşadığımız bir e, durum. Yani birkaç e, yıl önce Beyrut'a e, gitmiştik. Beyrut benim için biraz Feyruz'un. Beyrut'u evet. biraz bir, ha, e, zihnimde öyle kurmuştum. Kaip'te gittiğimizde çok şaşırmıştık. Yani Beyrut'un bir e, kent merkezi var. Burası yani bildiğiniz işte bir Paris, bir New York, bir Londra'daki bir alışveriş caddesine dönüşmüş vaziyette. Ya herhalde bu Beyrut'la alakalı bir durum derken işte bu Eylül'de Malezya'ya Kuala Lumpur'a e, gittik. Kuala Lumpur aynı şey. Yani bir alışveriş merkezine dönüşmüş bir kimliksiz e, bir kent hatta bununla övünüyor. Yani işte oradaki Metropol, me metropolle, gökdelenlerle, işte e, yürüyen merdivenleriyle vesaire. Yani gözümün kapasitesiyle kendinizi bir anda Chicago'da ya da New York'ta gibi de hissedebilirsiniz. Tabii ki, yani değil mi? bu aslında işte Çin'deki herhangi bir şehir için de muhtemelen geçerli. Ve muhtemelen işte diyelim ki Antep'teki insanlar nerede vakit geçiriyorlar? Biraz böyle bir yerde vakit geçiriyorlar. İşte Hatay'a e, gitmiştim hemen akabinde Malezyadan döndükten sonra. Hatayı ben başka türlü bir yer olarak düşünüyordum ama yani hayatın akışını bir alışveriş merkezi çevresinde yürüdüğünü gördüğümde çok çok şaşırmadım artık çünkü Beyrut'ta şaşırmıştım Kovalam pırdas şaşkınlığını azaldı Hatay'da artık bir beklentiye dönüştü. Bugün de Türkiye bu, sınırlarında de şaşınmak çok nadirdir. Bu <gülüyor> Bugün de bu devam ediyor yani kentler birbirine benziyor kimliğini kaybediyor Top, topluluklar gittikçe Kendilerini kendileri yapan değerlerden e, uzaklaşıyorlar. Hayatın ritmini, hayatın dinamizmini yakalayamamakla çok yakından alakalı bir mevzu. Yani bizim hem medreselerimizi kurtarmamız, hem onları asli kimliklerine e, iade etmemiz, hem o tarihsel mekanları bir şekilde e, işlevsel bir şekilde hayatın içerisine e, çekmemiz gerekiyor. Hem de aynı zamanda onların devamcısı olan müesseseleri, kurumları, şehirleri de inşa etmemiz gerekiyor. Sadece geçmiş kültürün Verilerine hapsolamak da lazım. Tabii hocam. hocam bir şey mi? Yani Tarihte nostalji mevzu, lazım. nostalji mevzu olduğu için biraz da onu koruma arzumuz da oluyor. Hocam de mesela ha, bugün ha. ne yapacağız yani? Hocam mesela şöyle diyeyim. bir şeyle siz de karşılaşıyorsunuzdur. Tam yeri geldiği için sorayım. Ee, Anadolu'da çok gördüm, İstanbul'da da bazı yerlerde gördüm. Eski medrese, han, kervan ihya ediyorlar. Yani <gülüyor> ihya derken inşa manasında. Estory ediyorlar ise e, düzeltiyorlar, temizliyorlar. E, ondan sonra orada mesela e, geleneksel İslam sanatının örneklerinden e, bir şeyler yapıyorlar. E, i̇şte hat, tesip, e, kursları açıyorlar. Kafey, Fakat bir zaman sonra midir? evet hocam daha iyi ama bir zaman sonra şu oluyor. E, en son galiba Sivas'ta ya da benzer e, tokatta olabilir bir yerdeydi. E, atıl hale geliyor. Evet. Yani kullanılmıyor. Zamanla insanlar gitmediği için, hayatın içine karışamadığı için normalde tertemiz çok güzel yapmışlar kim yaptıysa belediye ya da valilik. Fakat hayatın içine karışmadığı için yine terk ediliyor. Bu bir, bir kimliğin boş parçası olmazsa. Evet. Bir Burada şey, bir şey, şey var hocam, bir sorun var. Geçen yani, sene Almanya'da bir e, gençlerin düzenlediği bir kampa gitmiştim. 1200'lerin sonunda yapılmış Almanya'nın en eski şatolarından e, birisi bir gençlik merkezi olarak hizmet veriyor. Yani gençler orada kamp yapıyorlar, orada dersler yapıyorlar. Hatta işte avlusu, bahçesi başka türlü düzenlenmiş spor yapabiliyorlar. Ama fonksiyonel bir yer. Yani işte projeksiyon cihazı da monte edilmiş vaziyette. Ne bileyim işte özürlüler için, e, engelliler için asansörler de e, monte edilmiş vaziyette. O yapının hiçbir şekilde e, şeyini bozmadan, insicamını bozmadan işlevsel bir şekilde hayatın içine katıyor ve lise gençleri orada işte bin yıllık bir mekanda bir Hı -hı. kamp yapıyorlar. Yani benim kanaatim biraz bu tarih, tarihi eserlerin bu anlamda fonksiyonel olarak hayatın içine katılması gerekiyor. Bizdeki eserlerin pek çoğu vakıftır zaten. Vakıfnameleri aslında bunu gerektirir. Yani bir eğitim müessesesi ise eğitim benzeri bir işle sürdürülmesi gerekir. Bir şifahane ise evet bir hastane olmayabilir, ona uygun olmayabilir şu anki fonksiyonu ama mutlaka yine onunla ilişkili bir işle devam ettirilmesi e, gerekir. E, bu fonksiyonellik ha. biraz da bizim bugün hayatı kurmaya da yönelik bir çabaya da itecektir. Yani Mesela gün... temel kavramlara geliyor. Yani, yani hayatı... o olarak korumak doğru yani değil yani. Onun mevcudu bir parça sahne getirmek lazım. Mevcudu bugünkü şu andaki hala mevcudu reddetmek anlamında o eseri koruyamazsınız. Ya yani tutup bir şifaneyi eğer çok uygunsa bir hastaneye dönüştürebilirsiniz ama tıp şifahaneyi yapmayacağımıza göre. Yani bu şuna benzer. E, i̇bn Sina Sinah tıbbına göre tedavi olmaya benzer bu. Bunun bir anlamı yok. Yani ona ben kültürcülük diyorum. Yani bir şeyin başına, sonuna cızılıkçılık eklememek lazım. Çünkü onu donduruyor. Hı hı. Soyutladığınız zaman onu donduruyorsunuz. Şimdi tabii mimari eserler özellikle kimliğin görünür unsurlarıdır. Hı. Bir kimliği ortadan kaldırmanın en iyi yolu hatta hani ne denir bir mekana girin yerle bir etmek. Evet, Düzlemek. Tabii. O gönüllü ortadan kaldırırız da çünkü e, göçebe kültürler destanlardan kimlik üretirler. Dikkat edin bütün göçebelerde destanlar vardır. Hafızaya dayalıdır. Ve mekan orada kaybolduğu için o destan şiirler destanlara, efsanelere dönüşür. Ama yerleşik toplumların hafızaları her gün gördükleri mimari eserlerden hareketle yani yeniden üretilir. Şehir Şehirden, evet. mezardan. Ben hatta e, hemşerim temelin fıkrasını anlatırım hep. E, temele Kıbrıs savaşından sonra demişler ki toparlan seni Kıbrıs'a götüreceğiz. Ne kadar vaktin var demişler. 3-4 saat almış çuvalı mezarlığa gitmiş. Demişler ki, ne yapıyorsun ya? Dedim, mezar taşlarını götüreceğim yanımda. Niye? Ya şimdi elin gavuru bana burada ne işin var derse diyeceğim dedemin dedesinin dedesinin mezarı. Han, <gülüyor> şimdi toprağa kimliğe dönüşülen o toprağa işlenmiş anlamdır. Senin ölülerin en değerli annen baban deden o toprağın altında. ...senin ibadethanen o toprağın üstünde... ...anlatabiliyor muyum? Siz toprağa anlamınızı yüklüyorsunuz. Bakın Türkler buraya ilk geldiğinde... ...Kaz en tepesinde ne var? Yatır. Hı hı. Sarı, yani kız. Öyle, evet. sarı kız. Sarı ne demek? Derviş demek. Klasik Türkçe'de çünkü... ...Başak olgunlaşıyor ya... ...Sarı. Derviş demek. Sarı Saltuk. S sarı saltuk. Derviş Saltuk demek evet, saltuk. o. Şimdi niye sarı kızı yapmış oraya? Çünkü... İda Dağı, e, Yunan Panteonudur. Zeus'un olduğu, tanrılan olduğu yer. Orayı, türk, dağı Türkleştirmen lazım senin. Sence dağı sana ait kılman lazım. Senin o zamanki e, en önemli değerin budur. Kız, Türk destan genelinde çok şeydir. Kız Kulesi, Kız Dağı çünkü yaratılış mitolojisinde çok merkez olduğu için destanlardan geliyor. Her gittiğimiz yerde değil mi? Bunu yapmışız. Toprağı Toprağa anlamımızı katarak dönüştüyoruz. Mimari eserler bu anlamın en müçesem, en e, görünür halleridir. Bu kadar çok Yunus mezarı olması da bununla Hepsi alakalı. bununla alakalıdır Eyüp Sultan mesela bunun en İstanbul'u fethediyorsunuz. İlk yapılan işlerden birisi Eyüp Sultan'ın mezarını ya, bulup. Yani sadece Müslümanız olma, olmanız Yani yetmiyor. hocamın söylediği o mezar taşı. Tabi tabii tabii, gibi. tabii toprağı Müslümanlaştırmak zor. Sarı Saltuk kendini niye 7 kısma böldürüp Balkanların 7 ay yerine gömdürtüyor, evet. deftettiriyor. Oraya bir anlam katıyor ve o anlama geliyor insanlar işte şeyhimiz ya da ne bileyim ben e, mürşidimiz, dervişimizin orada bir mezarı var değil mi? Onun için biliyorsunuz e, Kudüs'e gittiğim Hz. Ömer, e, Hristiyan rahip ya da kardinal kiliseden namaz kılmasını istediği zaman eğer kilisede namaz kılarsam Ömer burada namaz kıldı deyip burayı cami yaparlar. Onun için ben bu zararı vermek istemem. Kıyamet kilisesi. Tabii yani demiş. anlam anlam meselesini biz çok hafife alıyoruz. Bu mistik bir şey değil anlam. Anlam bizim e, nedir onu da insan olmaklığımızın ifadesi. Anlam değer varlığı. Son derece somut toprak tabii. gibi işte hocam yani. yani. Şimdi anlamı çekip aldığında ne olur? O toprağa sormazsın. O toprak için ölmeye değmez olarak bakarsın. Yani hani hep söylüyorum mensubiyetin olmaz. Mensubiyetin olmayacak. Mesuliyetin olmaz. Mesuliyetin olmadığı da mahcubiyet duymazsın artık. Her türlü rezilliği yaparsın. Vatanı da satarsın. İhanet edersin. Mahcup da olmasın. bakıyorsun kösele surat. Niye? Çünkü adam mesuliyet duymuyor. Evet. Niye mesuliyet diyor? Mensubiyeti yok. Anlam değer dünyası olmadan hiçbir insan bir yere mesuliyet duymaz. Mesela bu mesuliyet vatansızlık kızdır. böyle böyle. Bununla alakalı <gülüyor> Niye insan memleketin önemser? Toprağı için mi sadece? Manzarası için mi? Onun için bizim anlam değer dünyamızı sadece ne oluşturuyor? Sadece mezar taşları değil, o tarihi eserler oranların işlevselliği de üretiyor. Yani günceli yakalama kaydıyla, mevcuda eklemlemek kaydıyla o eserlerin hepsinin bir şekilde istihdam edilmesi lazım. Kimliğimizi bir parçası hane getirmesi yani lazım. Yani onların kendinde yani burada hani onları ne yapacağımız gayet önemli ama bizim için daha vahim bir nokta Bizzat içinde yaşadığımız bu unsurların ne anlama geldiği hakkında bir fikrimizin olmaması. Yani e, mesela, hocam mesela en bugün, somut, somut örneklerden gidersek, en çarpıcı gelen mesela bana mesela bugün birçok örnek verebiliriz de. Yani e, bugün arkadaşlarla konuşurken böyle düşündüğümüz bir şey vardı. Söz gelimi mesela bir bütün fikri bir kez çok önemli hocam. Yani her medeniyet bir bütün fikrine istinad eder. E bugün e, maalesef yani batı dışı toplumlar kendilerine ait bir bütün fikrinden yoksun hale gelmişlerdir. Ama bizzat batı uygarlığının kendisi canlı bir uygarlık olarak o bütün fikrini korumakta. Yani şimdi Lütfü Hocam dedi ya ben Kuala burada şaşırmadım falan filan. Ben Montréal'e geldiğimde hocamla bir süre kanada Montréal'de de bulunduk. O, o, İngiliz Akademik Writing kursuna gittim hatırlarsanız. Evet. Orada hoca dedi ki ilk günümüz bizim bir essay yazın. Ne essay yazın? Montréal'de en çok sizi ne şaşırttı? Herkes bir yerden gelen var bir şeyler yazıyor. Ben dedim ki Montreal'de ben en çok şaşırtan şey okyanus açtığım halde beni hiçbir şey şaşırtmamasın. Çok şaşırt. <gülüyor> ne demek istiyorsun dedi. Ya dedim. Bizim orada köyden köye gittiğinde bir şeyler değişir. değişir. İstanbul'a buraya geldim. Ha Montreal ha İstanbul hiçbir şeye şaşırmadım dedim. Metrosu, yapılar, kurumsal, bankalar her şey aynı evet. dedim. Yani uluslararası markalar evet, yani zaten. Şimdi evet evet Bu dünyanın batılılaşması. Sıralamaları ]laşması. bile aynı. Yani o markaların Alışış merkezindeki. Şimdi reklam olmasın diye söyleyemem ama bu uh, zincir uh, fast food restoranlarından birisini e, yurt dışında görünce insanların tanıdık bir şey görmüş gibi sevinerek ya. ve güven içerisinde yemek yemeye oraya girmeleri. Ama ya. biraz alışkanlıkla evet. alakalı. Hani Temel Hac'a gitmiş dönüşte anlatıyor. Nasıl demişler? Çok iyi demişler. Ama Ezan Türkçe. <gülüyor> Namaz Türkçe konuşmaya gelince hepsi sapıtıyor demek. Evet işte şimdi hocam o çok evet. şimdi, Tabii tam. da bu. Ama ben her zaman söylüyorum temel en büyük hak filozofumuzdur. Yani her şeyi çözüyor. Evet. Şimdi hocam. bu temel orada bütün bir Darul İslam'a sinen o metafizik zamanı idrak ediyor. Tabii. Yani Mekke'de, Medine'de, Buhara'da, yani. İstanbul'da normalde bambaşka bakınız Kaşkar bambaşka bir coğrafya. Kazan başka bir coğrafya başka efendim e, Mağrib Fas başka bir coğrafya Mekke başka coğrafya İstanbul başka coğrafya işte Java başka bir coğrafya şimdi bunlar havzaları teşkil ediyorlar ama o bütün efendim suların içinde aktığı yatak e, özür dilerim e, bütün bunlar farklı yataklar özür diliyorum bu havzalar farklı yataklar fakat bütün yataklar aynı suyu taşıyorlar yani o metafizik zamanı taşıyorlar ve o bu onları Darül İslam'a döndüği ve kendi yani kimliğiyle. Şöyle diyebiliriz. Evet, ama Nasıl ki farklı kaynak. diller konuşuluyor ama her dilin grameri var fakat bir de metagramer dediğimiz tüm dillerin pay aldığı Hı. bir ortak gramer var. Medeniyetler de böyledir. Medeniyet bir ırk kurmaz. Başlatabilir ama medeniyet kültürler üstü bir hadisedir ve her kültürün kendine göre bir grameri var. Evet. Bir Türklerin ne bileyim ben Çerkezlerin, Kürtlerin, Berberilerin, balayların Çinlilerin ama ortak bir kremerden de pay alıyorlar. Evet. İşte Temel orada ortak kremeri atıf tabii, yapıyor. Tabii, tabii. Şimdi bizim böyle bir ortak kremerimiz var mı ben bundan emin değilim. Sen bırak e, İslam coğrafyasını. Türkiye'de e, artık kompartmanlar var. Evet. Ortak bir dilimiz, ortak bir aklımız, ortak bir vicdanımız var mı? Hani hep söylüyorum ya İmni aldın? Gönüllüler müteferrik olunca akla, akılları ittihat ettirmek zordur der. Ha. Hocam beni şey çok etkileyen bir örnek vardır. Ee, bunun sarsıcılığı çok etkileyici gelir. Ee, Sebil-i Reşat dergisini İstanbul'dan gemiye koyup bombaya Hindistan'a gönderiyorlar. Ee, Harika. Yani ve bu normal bir şey. Mesela çok. Mehmet Akife Hindistan'dan, yani. Pakistan'dan ha. Kahire'den mektuplar geliyor. ...çok normal evet. yani. Lütfen bize burayı yani. biraz açsın mesela. Evet. Bizim seyahat yolları <gülüyor> etrafında... ...söyleyeceği şeyler Çok olabilir. sarsıcı evet. bir şey çünkü hocam bu. Şimdi bu enformasyon çağında bu kadar imkanla... ...bu mümkün değil. Ha Gönderirsiniz yaparsınız ama o doğallığı sağlamak... Yani Kazan'da bir mütefekkil olmuyor. bir... ...risale yazıyor. Kayrede buna cevap evet. yazılıyor. Çok da Tam uzun bu. olmayan bir süre içerisinde. Aslında yani bizim... E, ...19. yüzyılın hemen... E, ...1920'lere kadar... Ee, Müslüman dünya e, kendisini çevreleyen e, dünyayla da ilişki içerisinde bir bütünlük arz ediyor. Hocam biraz Ma önce manevi coğrafya Manefi evet. evet. yani bir, Siz işaret ettiniz işte. yani sö Sömürge e, bunu ciddi bir biçimde parçalıyor. Sömürgecilik aslında tam da buraya bir bir şekilde. Hep bir, maddi evet. açıdan bakıyoruz ama zihni Tabii ve manevi sınır, açıdan sınır sınır sömürgeciliği atılıyoruz. Sınır koyuyor ortaya. Yani o sınırlar sadece haritalardaki çizgiler değil. Bunu ben ilk defa Bulgaristan'a gittiğimde yaşamıştım. Yani 21-22 yaşındaydım. Bulgaristan'da sınırı geçtiğimizde öteki taraf da Türk. Aşağı yukarı aynı köfteyi orada da yiyorsunuz. Aynı dili konuşuyorlar, aynı şekilde giyiniyorlar. Peki ne farklı? Sınır. Sınır var orada bir tane. O sınır pek çok şeyi farklılaştırıyor, pek çok şeyi bölüyor. Üzerine konuşmayı imkansız hale getiriyor. 1920'lere kadar Müslümanlar, diğer halklar da Pasaportsuz bir şekilde dünyada seyahat edebiliyorlardı. Düşüncenin akışları daha doğaldı. Halkların hareketleri daha doğaldı. Ticaret daha doğal yollardan yapılabiliyordu. Şimdi gittikçe bunlar kontrollü bir şekilde, belirli otoriteleri güçlendirecek bir şekilde, tekerleşmiş bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve biz farkına varmadan aslında birbirimizden kopuyoruz. Yani bu birbirinden kopmak, siyasal otoriterler olarak birbirinden kopmak, devlet otoriterleri olarak Her birbirinden kopmak siyasi, anlamına yapılar gelmiyor canım. sadece. Tabii, tabii. Yani evet hocamın dediği gibi. Ama hep vardı. bir entelektüel köprü var mı? Bir, bir, bir, bir özgeçilik meydana çıkıyor. Yani biz bize benzeriz felsefesi Şimdi o, ortaya çıkıyor. Yani kendisini bir, farklı bir... görme fikri ortaya çıkıyor. O da bizi İbrahim Hoca'nın işaret ettiği bütünden koparıyor. Fark, ciddi bir biçimde tabii. E, kendi içimize kapatıyor. Yani bugün bizim eğer dünyaya bir şey söyleyeceksek, Biraz o kendi içimize Iıı. kapanmış olan yerden çıkıp işte bu coğrafyalara bakmak, bu sınırlar ötesi düşünceye bakmak biraz bunu getiriyor. O kabuktan çıkıp, o kozadan çıkıp biraz dünyaya evrensel bir gözle bakmayla gerçekleşecek evet. bir halbise. Programın başında öyle demiştim. Yani en nihayetinde biz türkülerimizi tüm insanlık için söylemek zorundayız. Evet. Şartlarımız. Şimdi e, Lütfü Hocam'ın dediği İslam dünyasında her zaman siyasi teşekküller vardı. Tabii. Emevi Şöyle deneyim. bir şey yok dedi mi hocam? Yani özür dilerim. Yani bizim e, tırnak içerisinde bunu konuşmamız lazım. E, ara ara da konuşuyoruz ama yani İttihat-ı İslam. Yani şey, İttihat-ı İslam yani İslam birliği fikri naif bir biçimde bizim için sanki siyasi sınırların tamamen ortadan kalktığı tek bir İslam devleti fikrini ima ediyor değil mi hocam? Aslında İslam tarihi boyunca hiç böyle bir şey olmamış Emeviler eme 70 Dışında yıllık yani. Tabii, hayır, mümkün değil. O evet. zaman ne Ama İslam birliği hocam? Ulema uleman için uleman. coğrafya Ulema için siyasi evet. teşekkülü hiçbir anlamı yoktur. Bak, Mensubiyetleri yoktur demiyorum. Ali Kuşçu e, Herat'ta iken e, Timur devletine mensuptu ve oraya hizmet ediyordu. Osmanlı'ya geldi. Osmanlı'ya hizmet etti. Ama Ali Kuşçu için İslam tek bir ünitedir. Teftikleri aşan bir kimlik kimliktir. Evet. Ve ama bu sadece Ali Kuşçu'nun kabul ettiği bir şey değil. Siyasi otoriteler de bunun böyle olduğunu biliyorlardı. Ben hatta böyle biraz esprili örnek verelim. Ee, Uzun Hasan'la Yası Çemen'le savaşırken Ali Kuşçu El Fetih filmini heyi yazdı. Ulema savaşa gider, savaşa katılmaz. Sadece takdim bölümünü boş bırakır. Savaşı kim kazanırsa ona sundu, sunar. <gülüyor> Fatih kazandı. Ebu Feth Muhammed bin Murat yazdı. Bunu Fatih biliyor. Eğer Fatih kaybetseydi, uzun asan kazansaydı, ona itafe edecekti. Çünkü onlar da biliyorlar ki bunun kafası tüm İslam coğrafyası. O zaman bunlar için, yani ulema için aslında sadece ulema için belki değil. Yani Darul İslam'a, Darul İslam içerisinde tenefüs eden bütün halklar ve bilginler için Darul İslam bir siyasi birlik değil, bir anlam ve kültür birliği. Anlam de değer birliğidir. Darül ayıp demeyelim de, siyasi birliği de içerebilir. Evet. Ama ondan öte Şimdi bir e, söyle, anlam, anlam ve kültür. Yani ya da sadece bu, bu kavramı siyasi birliği. Olu biz sizin, senin programda e, yok, <gülüyor> ben birden Ömer Hoca burada zannettim. Demek <gülüyor> hep yanımızda sağ olsun. E, o programda konuşmuştuk. Evet, e, onu atıp yapmak evet, istedim. Evet. Yani Darül İslam bir ekonomik birlik midir politik birlik midir? Hocamla da, da bu tartıştık bir süttü evet. hocamla hatırlarsınız. İslam bir ekonomik birlik değildir. Darül İslam. Bir politik birlikte de değildir. Bunu içerebilir. Sıkıntı değil yani Selçuklar bunu evet. sağlamaya çalıştı, Osmanlı'dan sağladı. Ama İslam her şeyden Darül İslam şöyle bir anlam değer, manevi bir coğrafyadır ve burada sadece olemak için değil. Hindistanlı bir vatandaş için de Darül İslam manevi bir coğrafyadır. Kendini onun dışında görmüyor. Yani ulema hareketliliğinde biz bunu görüyoruz zaten. Evet. Yani i̇bn Arabi kalkıp Konya'ya geldiğinde yabancı bir ülkeye gitmiyor. <gülüyor> Kültür olarak yabancı olabilir. Ama o, o şekilde muamele oluyor. Şunu olur. da açıklamıyorum hocam. i̇bn Arabi İspanya'dan, yani Endülüs'ten geliyor. Bambaşka bir coğrafya. Bugün, Bak, kafasıyla, baktığımız zaman, şöyle bugün bir kafasıyla baktığımız Bakın, zaman... Bugün kafasıyla baktığımız zaman... Ama... İslam medeniyetinde ulema büyük oranda hareket halindedir. Evet. İnternasyonel. Hareket halindedir. halindedir. Zaten dün de söyledim onu... Bizde seyahat azlığı ilmin zayıflığına alamettir. Seyahat etmek zorundasınız ve zaten hep hareketlidirler. Çünkü çok nazlıdır ulema. Bakın çok nazlıdır ve nazları da çekilir. Yani Bonla Fenari Yıldırım Beyazıt gibi sert bir sultanla kavga edebiliyor. E terk edebiliyor ve özür dilenebiliyor ondan. Ya da Sinan Paşa'ya Fatih tavır aldığında ulema İstanbul'u terk etmek tehdit edebiliyor. Ya da Timur Anadolu'yu geçirdiğinde Molla Fenari'ye kendisiyle ilgili gelmeyeceğini sorabiliyor. Yani de gelir misin diye istemiyor. Yani bir şekilde hocam ilminin haysiyetini mülke bağlamıyor bu adamlar. Ama Çok rahatlıkla şimdi da, tabii e ki bağlamıyor ama bu sadece alimin tek taraflı yapacağı bir iş değil. Kültürün kodları buna müsait. Yönetici, elit, kimse... Onlar da bunu anlıyorlar. Anlıyorlar biraz ve ona da göre meş de. meşruiyeti de biraz ona bağlı. meşruiyeti yani, de ona bağlı. O alimlerin onun yanında durmasını, onun çadırında tabii, tabii. bulunmasını, hmm. ona dua etmesini, o kitabı ona ithaf etmesine de hepsi bağlı hepsine biraz. bağlı. Bu meşruiyet me meselesi atlanıyor Hı. zaten. Sanki Hı. alimler, şairler bu ithafları yaparken bir karşılıklı ticaret varmış gibi de Anlaşılıyor. E, Öyledir biraz. Ee, yani yani meşruiyet, şirket, meşruiyet da, bir bu meşruiyeti yukarıya transfer ediyor. Bunun bilgi ve meşruiyet bir karşılıklı biraz değiş tokuş da yapılır. iç içe yani. geçmiş küreler gibi düşüneceksiniz. Maddi olmadan manu olmaz. Şair efendim sadece bunu manevi bir şey için yapıyor. Hiç bir maddi değer yok diyemezsiniz. Büyük kültürlerin en özelliği dini, iktisadi ve askeri, politik değerleri iç içedir. Bunu ayıramazsınız. Yani İslam dünyasındaki tüm savaşları dini gayretle yapılmış şekilde izah edemez. Doğru değil. değil. Mümkün <gülüyor> değil. O açıdan bunu ayırmak da doğru sağlıklı bir şey değil. Burada yoğunluk ve seyrelme meselesidir. Elbette bir şair şiirini belli bir e, parayı beklemek için ya da ne bir ödül beklemek için yazabilir. Ama bu tek başına izah edici değil. Tek bir değişken değil. Hocamın dediği gibi burada o kadar farklı bir şeylerin iş başındadır ki. Yani Fuzuli'nin İstanbul'da olması Osmanlı'nın yönetimine bir meşruiyet katar. Evet. Monla falan burada olması ona bir meşruiyet katar. Anlatabiliyor muyum? Ee, niye? Çünkü o dönemin e, entelektüel ya da politik ya da neyse artık tasavvurunda bunlar hepsi birer tamamlayıcı... Değişkendir. Fatih İslam'ı bir kuşçuyla dönmesinin bir şeyi var. Tabii ki. Yani. yani hepsi böyle. O da bir fetih aslında. Yani elbette, elbette bir fetih. Yani Fatih Ali bu konuda çok kıskançtır. Anlıyor musun? Yani o açıdan meşruiyet sorunuyla alakalı işte maddi tarafı var bunun, manevi tarafı var. Ama neticede bunlar bir küre. Bu kürede çok çeşitli değişkenler iş başında. Oraya Zaten şimdi... yani bir bir medeniyet nedir diye soracak olursanız aslında. Herhangi bir parçasından hareket ettiğinizde diğer parçaya ulaşabiliyorsanız evet. bir medeniyet çok vardır. Güzel, evet, çok güzel. Tabii. Yani o, o bütünlüktür. Yok, bir parçadan hareket ettiğinizde sizi belli bir yerde çıkma sokağa sokuyor evet. ve yürüyemiyorsanız bitiyorsa. Mesela so diyelim ki bir dar ılmu e, e, e, bir işte şifahaneyi aldığınızda o sizi kütüphaneye, o sizi medreseye, o sizi mahalleye, o sizi camiye ne bileyim oradan siyasete, oradan e, pazara çok gitmiyorsanız güzel, Taşımıyor o sizi, o zaman orada bir medeniyet yoktur. Yani bugün mesela İslam dünyasının hep ülkelerin içinde yaşamış olduğumuz kültürel iklimin yaşadığı en önemli problem o. Yani, yani bir gökten bizi nereye taşıyor? Bir yere götürüyor. Oradan çıkıyoruz hemen yanı başında bir cami var, o başka bir yere götürüyor. Peki o Oradan buradan... çıkıyoruz, mektebe gidiyoruz, o bambaşka bir yere götürüyor. Yani Necip Fazıl'ın meşhur üç katlı konağa anlattığı Hı. şiiri var ya. Üç katlı bir konakta yaşıyoruz, her birinin ayrı anlam dünyası, her, her birin bir ayrı, bir ayrı bir alemleri var, her bir ayrı alem. Hı. O kopuklukla medeniyet olmuyor. Hocam, bu... New York ya da Montreal özür dileyerek. Aynen. Evet. Ee, orada bir bütünlük var aslında. Evet tabii. Var, tabii yani sizi bir yere ben taşıyor. şimdi bir şey söyleyecektim. Kilim bugün bir şey dedim ya hocam çok ödü. Ben sorayım orta, ortamı sormuşum. sormuşum. Siz de soruları da bir <gülüyor> sormaya başladık. <kalkın gülüyor> ben <bir> şey. <şeyini>. soruyorum. <gülüyor> Sen baykanın bu, bu kitabı nasıl çıkarttığınızı anlatır mısınız? <gülüyor> hocam bu rol tersine dönerse düşünsene 3 evet. tane... Kıymetli Hoca ben öğrenci burada yani Allah korusun <gülüyor> bir Şimdi ben şiire bütünlük burada. dediniz ya şimdi bir bütün fikrine sahip olan biri bir başka efendim yani bütünlüğünü kaybetmiş parçalara etrafa dağılmış bir medeniyetin sahip olduğu parçaları kendi bütününe nispet ettiğinde ne anlama geldiğini anlayabiliyor. Evet. Bakınız bizim kilimlerin anlamını biz hiç bilmeyiz değil mi? Yani mesela Anadolu'da çokça kilim Avrupa'ya, Amerika'ya gitmiştir. Eski kilim yani. Fakat efendim söyleyeyim bir Avrupalı antropolog, oryantalist, o kültürün bütünlüğüne mensup biri. Gelip 20 saat bir kilime bakıp düşünüyor. Biz gülüyoruz yani ne yapıyor bu kilime bakıp. Bizim için o kilimin kendinde değeri, ifade ettiği işle kaybetmiş durumdayız. veya O diyor ki bu bir bütünün parçası olmadı. Turgut onu Cansever Hoca anlat, anlatmıştı. Ee, dedi ki e, Allah rahmet eylesin e, Topkapı Sarayı'na ismini de söyledi mimarın ama unuttum de, gezdiriyorum dedi çok benim hürmet ettiğim bir mimar falan. Ben diyor büyük yapılara işaret ediyorum sizin dediğiniz şeye nispetle küçükte bütünü görmek. Biz gelse böyle etrafa gözünü gezdirdi şu kırık bir çini parçası gördü diyor hocam. Aldı diyor baktı çini parçasına baktı baktı ben de bekledim diyor. Sana böyle yapıp koydu yerine ya dedim efendim bakınız size harem dairesini gösteriyorum büyük alanları yani top kapıyı anlatıyorum sütunlar, bu şeyler. sütunlar falan niçin bu çini parçası ee, bir büyük, büyük bir medeniyet ee, en küçük parçasının bütünün tamamını yansıttığı ve onda bütünü idrak edebildiğiniz Çin. medeniyettir dedi Biraz Çin, evet, söyledi, dedi. Daha yani somutlaşmış. O parçada o bütünü ihraç şey edebiliyor. Bir <gülüyor> tür <'yi> <gülüyor> Şimdi... Hocam son 5 dakikaya giriyoruz. Ee, Bitti mi? Ben de şaşırdım bir şaşkınlık içerisindeyim. <gülüyor> Zaten programdan sonra biz devam edelim hocam. ama. 5 saat isteyeceğim Eyvallah. Yetmiyor evet. hocam yetmiyor. Daha sormak istedim bir sürü şey vardı tahmin ettiğim gibi dışarıda kaldı ama bir soruyla bu çünkü bugünü de alakadar bir soruyla bağlamak istiyorum. Ee, hocam İbn Sina tıp hakkında e, çalışırken hı hı. bu dönemin fıkıhçıları ya da mantıkçılarından bağımsız değildi. Yanlış mıyım? Yani Kendisi zaten büyük bir mantık. Kendisi de zaten öyle. Yani aynı bir, zamanda da, kadı, kendisi kadıdır. Bu hep bu disiplinler arası birlikteliği görüyoruz. Yani e, bugün Türkiye'de tıp, matematik, kimya hı hı. E, dalında çalışanların mesela bu disiplinler arasılık meselesi herhalde yok. Yani e, bu nasıl tevil edeceğiz? E, bugün bir doktorun kelamdan, fıkıhtan anlaması bize nasıl bir boyut katar? Disiplinler meselesi, ee, tabii Lütfü Hocam'ın söylediği çok şey var bu konuda. Evet. Ya disiplinler şey, bir vaka, arasılık. Şöyle bir vaka var, tabii ilim çok derinleşti evet, çok gelişti parçalandı. özelleşti bugün artık diyelim ki doktorun kelamı e, bilmesini bırakın hani biz bir göz doktoru bir süre sonra yani kardiyolojik yaptığı anlam. işten anlamıyor kulak burun boğazdan anlamıyor Gittik kültür düzeyinde dahil ise hassaslaşmışmış o zaman özür dilerim ama bu hep böyleydi hocam Heh. yani ben Babil'den itibaren çalıştım şimdi biz için biraz mesela... böyle öne çıkan tipleri biliyoruz. Evet. <gülüyor> hep hmm. böyleydi. Her zaman uzmanlık var herkese. Biz hmm. Aristoteles, İbn Sina'yı, Hegel'i alıyoruz, Kant'ı alıyoruz ya da Nemimin az Razı diyor. Zannediyoruz ki hep böyle. Şimdi bakın, tabii, her... ben onu tabii. Evet, özür dilerim. Ama Şu... sizin söylemeniz yani. daha doğru. Yani <gülüyor> İbn Sina dediğimiz işte artık öyle bir hale geldi ki İbn Sina ismi böyle bir manaya dönüşüyor. Mekan zaman üstü artık o Ya da Razi ya da Hegel ya da Kant ya da Thomas Aquinas, anladınız mı? Ya da Confucius. O şekilde bakmamak her zaman vardı bu. Ama bu kültürlerin holistik bütüncül yapısı böyle büyük isimleri de üretip o bütüne bakmayı e, e, mümkün olan eserler üretiyorlardı. Problem o biraz ama batıda böyle değil bakın Amerika'da binlerce uzman var. Ama de yine o kültürün bütününe bakacak en azından ana başlıklarıyla filozoflarını yetiştirebiliyor ki yeniden kendini üretme imkanı elde ediyor. ...bizde o yok yoksa hep böyleydi uzmanlık yani, hep vardı yani. Çok basit bir şekilde hocam mesela bir mimar... Ya yani filozofumuz yok onu diyelim. İslam kısaç. düşüncesine hakim olmasına gerek yok ama... Hı -hı. bak ...konu başlıklarını dahi bilse... ...İslam ile alakalı o, bir, bir fikri yani, Bu neyini değiştiriyor? Sistemleştirici isimler Hı. geliyor. Evet. Bütünleştiriyor, disiplinleri birleştiriyor... ...yeni disiplinler meydana getiriyor... Bizde bu müceddittik fikri denilen şey vardır. Her yüzyılda bir müceddit evet, çok. Tam müceddit budur. Yani aslında evet. disiplinleri toparlayacak, yenileyecek, birleştirecek, yeni yollar açacak. O parçalanmış, dağılmış bilgileri bir araya getirip bütünlüklü bir açıklama e, geliştirecek. Biraz bunların e, olması şöyle bir e, boyut içeriyor. Yani bu bilgilerin yoğunlaşması da buna yol açıyor. Yani o disiplinler, uzmanlıklar kötü değil aslında. Bilgiler yoğunlaşıyor, yeni problemler ortaya çıkıyor, çözülenler çözülemeyenler bir tarafa toplanıyor. Ve en nihayetinde bir ekol ya da bir isim geliyor, bunları toparlıyor, yeni bir biçim veriyor, yeni disiplinler, yeni ilimler ortaya çıkıyor. Yani şöyle, tabii. Yeni açıklamadan Şimdi geç. malumat olacak, oradan marifet üreteceksiniz, oradan ilim üreteceksiniz, sonra irfan gelecek. Bakın bunlar bir sıra düzen ister. Şimdi Tekrar ilim, söyler misiniz hocam? Önce malumat. Sonra, sonra marifet, hı hı. tekil bilgi, hı hı. sonra ilim bu tekil bilgilerin bir aradalığı ki işte İbn Sina bunu yapıyor, evet. Kant bunuyor. Sonra da oradan irfan çıkar. O kültür bir irfan üretir. Dolayısıyla uzmanı kim üretecek? Marifet sahibi insanlar. Evet. E, bu uzmanlardır. O tuttut tut külli bilgi ya da tümel genel bilgiyi işte filozofu evet. büyük düşünür ya da büyük bilim adamı üretecek. O bir e, zaman isteyen bir yapı yani o kolay bir iş değil o evet. yani kültür mu kendini bir nedir kaynayacak ki değil mi kültür ısınacak ısınacak ısınacak sonra başlayacak kaynayıp buharlaşacak biz biraz öyle bir eşitliyiz Türkiye'de yani bu Atlas'a bağlayarak e, şey Atlas'a bağlayarak da söyleyebilirim başka çabalar var bizim içinde olduğumuz ya da olmadığımız şahitlik ettiğimiz. Biz tam öyle bir eşikteyiz. Yani, yani bir şeyler kaynamaya başladı yani Tabii Batılı mi? bilgiyle muhatap olduk. Pek çok sorun meseleyi gördük. Uzmanları yetiştirdik, yetiştiremedik, çözdük, çözemedik. Şimdi bir eşeğe geldik toparlayıp e, yeni bir e, şeyle, yeni bir e, formülle e, muhtemelen e, insanların önüne yeni çözümler üretebilmenin eşiğine geldik diye düşünüyorum. Yani Lütfü Hocam'ın Lütfen. bu dediğine ek olarak kısa bir şey söyleyeyim. İsminizi zikretmeyeyim derginin herhalde uygun olmayabilir bir yeni çıktı bir dergi söyleyişi de böyle bitirdim. Türkler dedim yani Türkiye'de yaşayan Türkler'i kastetiyorum. Bir eşikteler şu anda. E, tüm insanlara söyleyecek yeni bir sözün eşiğine gelmiş hissediyorum ben. Her <gülüyor> zaman bu bir ümit. Çünkü e, çok farklı tecrübelerden geçtik tarihi süreç içerisinde. Bu noktaya geldik. Yani kaynamaya başladı gibi geliyor bana. İnşallah bir üzerine İnşallah. bir ıı, ıı, şey, şey, soğuk su dökmez. dökmez. <gülüyor> <gülüyor> bu Atlas atlasla ilgili bu sorunuz etrafında şunu ilave edelim: Atlas'ın temel önermelerinden biri İslam, düşü İslam düşünce geleneğini inşa eden bilimsel disiplinler arasındaki ilişki ve irtibatları keşfetmektir. Türkiye'deki İslam bilimleri disiplini İslam bilimleri ile ilgili disiplinler arasında çok ciddi bir kopukluk var hali hazırda. Hatta düşmanlıklar var. Ee, evet, düşmanlıklar vardır. Kopuklu. Yani Kopuklu. mesela şunu söyleyeyim: Fahrettin Razi kim çalışacak? Yetim mi bu adam? Yani felsefeciler bunu bu filozof değil deyip atıyorlardı. Kelamcılar bu kadar felsefeye bulaşmış kelamcı olmaz deyip atıyorlardı. Yani bu kadar disiplinlerin suni sınırlarla birbirinden ayrıldığı tasov, felsefe, kelam, mantık, usul, dil geleneklerinin tamamen bağımsızlaştığı bir hafıza vardı. Atomiz Biz oldu. burada bunları birleştirmeye çalıştık. Bunları bir araya bir arada görmek yeni bir bütünlük verecek bize. Son bir şey söyleyeyim hocam müsaadenizle. bu soruyla disiplinler hani dediniz ya tamam fıkıhtan da haberi var falan. Yani fıkıhçı uzmanlık önemli. Fakat şu şu bilinç çok yüksek bir düzeydeydi klasik bilimler geleneği için. E, mesela Molla Fenari e, İsagoci şerhinde her talebeye lazım olan şeyle ilgili olarak şunu söyler. Yani bir ilime başlamadan önce o ilme niçin başladığının, o bilgiyi niye talep ettiğiyle ilgili bir şuur elde ettirmek hocasının görevlerinden biridir. O şuuru nasıl elde ettirir? Bak der sana fıkıh öğretiyorum ama dünya fıkıh öğrenmek için gelmedin. Sana bak matematik konuşuyoruz ama kimse matematikçi olsun diye seni dünyaya göndermedi. Sen nereden geldiğin, nereye gittiğin ve nerede olduğun, sorula, olduğun sorularına muhatapsın, varlık sorusuna muhatapsın. Mücmelen bunun tamamını kapsaman mümkün değil. Mücmelen öğretiyoruz sana fakat şu hususta uzmanlaşacaksın. Fakat bunun şu bütünün parçası olduğunu ve uğraştığın şeyin bunun bir cihetten cevabı olduğunu unutma. Yani tık tık varlık merkezde, varlık sorusuna bağlı bir biçimde ilimler bütünlük elde ediyordu. Bugün bizim için ilginç olan kaybettiğimiz Şu belki de bu. şer da aynı bu şekilde başlar. İlmü min eyne, evet. ilmü fi eyne, ilmü ila Neredenin bilgisi, neredenin bilgisi, nereyenin bilgisi. Ve bununla ilgili şuur. Şuur şudur. Bilin, eylemi bilinç eşlik edecek. Evet. Matematik okuyorsan... Tabii. ...niçin matematik okuduğunu bilmen lazım... ...ama matematiğin kendisi bunu için sorusunu cevabını matematikçi mermez. olmak için yani, doğmaz yani. Doğma. <gülüyor> matematik okumak da bu sorun... ...senin daha önceden işte İbrahim Hoca'nın dediği gibi... ...bütüncül varlık... E, ...perspektifine sahip olman lazım ki... ...onada uzmanlaştığında... O zaman da diyor o ki, bütüncül ki bütüncül. hocam zaten, hocam, zaten hocam talebeye dönüşmezsen... ...heveskar olursun diyor. E, bu bütünlüğe yaptığınız e, bu abi. muazzam katkı için... Esna ...hiç istemeyerek... E, ...programın sonuna geldik... ...mecburen kapatıyorum ama... Ee, inşallah tekrar devam ederiz. Sizin bir boş buluruz. Ve kaldığımız yerden daha konuşulacak çok mesele var. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu, bu çalışma için de e, bir okur olarak çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun hocam. İyi Haftaya görüşürüz. inşallah aynı yerde aynı saatteyiz. Görüşmek Eyvallah. üzere. Çıkalım.